Şey başlat başlat diye dürtüyorsun bir Room 2 oynatmadın Room 2. Kıskan seni terlikle döverim. Bana ne oldu? Aa ne oldu lan? Ne oldu bir şeyler. yok ya. Aynen PlayStation'da Amerika'ya kanıt oluşmaya çalışıyorum da. <gülüyor> evet. E, PlayStation'da Avrupa hesabınız varsa bazı shop'taki e, bazı özelliklere e, erişemiyorsunuz. Özellikler değil ya. Şey yok. DC Universe Online'ın oyunu yok shop'ta Tamam işte. Tamam işte bazı değil yani. <gülüyor> Aslında bir tek o yok. Ha bir de işte e, sınıflandırmalar vesaireler. Evet daha ilkel. Daha ilkel kalıyor. Amerika belki, şokuna göre, da, de. belki sadece Türkiye için geçerli olan bir şey. Ya da e, bu Danyo arkadaşımız e, Saygı'nın e, bir ayarı yanlış yapmış olmasından kaynaklı bir şey de olabilir. Yok lan ne ayarı herhangi bir hatam yok. Bir hatamız olduysa affola. Yani. Ben Buna tabi üyelik yapmayacağım. Ne bu? Do not activate. Demediyorum. Bu işte muhabbet. Yak interface No, no, no. Ee, şimdi biz bu geek bakışında ne konuşacağız? geek bakışında Elysium. Elizyum. Bu Blu-ray Blu çıktı. DVD Blu-ray çıktı. Evet. Elyzüm, yeni cennet. Yeni cennet mi? Türkçesi yeni cennet. Ha, Elysium yeni cennet diye çıktı. Vay. Elysium'u ben hani teoride beğenmiştim ama e, filmin kendisi biraz <gülüyor> birçok yönden zayıf kaldığını düşünüyorum. <gülüyor> ee, film, filme giriyor muyuz? Girmeyelim ben. Girelim. Yani şöyle ki... E... Ya sen daha taze izledin. Ben Bana... daha taze izledim ve yani film hakikaten çok kötüymüş ya. ya. Çok kötü demeyelim. Çok kötü demeyelim ama iyi değil. Bence çok kötüymüş. Yani, yani konseptsel olarak yapmak istediği şeyler var ama onun böyle çok aa bu çok yeni işte bu çok farklı işte benimkinin işte e, böyle şeyleri var. Ha Netflix falan geliyormuş. <gülüyor> Amerika'yı açınca Netflix, Amazon. Neyse böyle bir kafa yapısıyla adam işte e, filmi çekmeye çalışmış ama aslında beklediğin kadar da yani işte o adamın iddia etmeye çalıştığı kadar da yeni pek bir şey görmüyoruz. Konseptler. E, Yine bildiğiniz sanadığınız şeyler işte bir tarafta e, distopik bir tarafta da işte şey e, <gülüyor> über ütopik iki ayrı kültür e, ve bu kültürlerin çatışması hak ve işte. E, yani şimdi şöyle bir şey var. Onlar tamam da şimdi bu adam biz, niye biz bu filmi çok merak etmek ondan sonra ilk duyurulduğunda falan filan. District 9 yüzünden. District 9 yüzünden. District 9 çünkü hakikaten e, bu bahsettiğin şeyleri zaten yapmış olan. E, güzel bir filmdi. Yani işte bir yerde orada da yine böyle millet bok içinde yaşıyordu. Hı hı. Ondan sonra işte ama bir, he, bok içinde yaşayanlar millet değil de Bok içinde yaşayan uzaylılardı. Evet. Orada uzaylılara böyle pislik muamelesi yapılıyordu falan filan. Gitmelerine izin verilmiyordu. Bilmem ne böyle. Ondan bir kötü şey vardı. Orada ne oluyordu? Onun üzerine araştırma yapıyorlardı. Bilmem ne. Kozmetik araştırmalar, silah araştırmalar, her türlü araştırmayı uzaylıların üzerine yapıyorlardı. Burada ne olmuş? Burada e, normal insanı ikiye ayırmış. Ondan nasıl dünyada kalanlar Pislik içinde yaşıyorlar. Ee, parası olan zenginlerse uzaya kendilerine bir tane bir yer yapmışlar. Elyüzüm diye işte böyle Hı -hı. uzay istasyonu. Orada böyle mis gibi yaşıyorlar. Hiç hasta olmuyorlar. Ölmüyorlar. Aç kalmıyorlar. Falan filan. Evet. Hoş yani tamam bu konsept çok güzel olmuş ama bence film çok eksik. Yani filmin altı dolu değil. Böyle evet. yani <gülüyor> üzerine ne, ne yazık ki ya daha doğrusu bilmiyorum adamın biraz şeyi yetmemiş. Yönetmenin Evet yönetmenin zaten şeyi aslında ne, olan, yani. ne yalan söyleyim yönetmenin hani vizyonu belli bir noktaya evet. kadar ee, hani bu bence kendi de bunu bir şekilde ifade etmeye çalışıyor ee, hani en azından benim algıladığım kadarıyla o birazcık daha görselliğe işte patlamalara çatlamalara işte aksiyon kısmına daha yatkın olduğunu zaten kendisi evet, de kendisi söylüyor de gibi söylüyor bir bakıma şeyde ee, içeriklerinde i, evet e, Hani bunun felsefi alt dolgusu işte ne bileyim işte hikaye akışı vesairesi hani bunu çok bekleyebileceğimiz bir e, yönetmen olduğunu düşünmüyorum. İlk filmin o kadar güçlü olmasının sebebi görsel olarak bunu çok e, nasıl desem e, farklı bir nokta perspektiften dile getirmiş olması. Yani mülteci uzaylı konsepti olmuş Hı. olması. Evet. Yani orada uzaylı değil de yine insanlar olsaydı müşte, işte başka bir ülkeden mülteci gelen insanlarla bu konu anlatılmaya çalışsaydı o zaman o görselliğin arkasında daha fazla şey arayacaktın. Olabilir. Ama orada da bir mülteci uzaylı şeyin de aslında yani o kadar daha doğrusu adamın Bence e, Distinct 9 için e, bir şeyi varmış, bir temeli varmış. Anladın mı? Tabii. Ve yani temeli... çünkü gerçek bir o olay, sosyal olay bir de orada yaşadığı için yani yani Johannesburg'da yaşayıp ondan orada büyüdüğü için yani böyle bir gerçek bir temel üzerinden bunu mesela yapmış ve orada hafif belgesel tadı da vardı falan filan böyle bir ne bileyim çok sırıtmıyordu o o film sırıtmıyordu iyi gidiyordu güzel gidiyordu zaten ana karakteri de sıfırdan bir adamdı ondan sonra yani böyle bilmiyorum bana çok böyle batmıyor bir de şey diye algılıyordun o filmi tabii bir de beklentisiz evet bir bağımsız film olarak bakıyorsun ama diyor diyor ki o oh hayır bağımsız film ne güzel çekmiş. Yani Hı -hı. mesela bir de öyle bir şey var. Yani bağımsız filmi vay be olan ne kaliteli bağımsız film çekmiş diyordur mesela. Çünkü evet. hakikaten kader Şimdi bu Elyozyum'da yani kötü karakter kötü karakter değil. Tamam mı? Ondan sonra yani işte şey Jodie Foster'ın ne karakter. Evet. Çok zayıf. Yani böyle evet. ha olsan olur olmasan olur. Yani ha, Jodie Foster olsan ne olur olmasan olur. Anladın mı? Evet. Çok zayıf. E motivasyon çok zayıf filmdeki. E, yani herif yani herif radyasyona maruz kalıyor. Ölecek. Ölecek. Kaç gün? İki güne mi? Üç güne mi? Evet, beş yani. beş gün mü ne var? El gideceğim, el gideceğim. Yani <gülüyor> tamam el gideceğim. Motivasyon var. Radyo soy değil mi? Evet. Beş gün içinde öleceksin. Bana herif hiç beş gün içinde ölecekmiş gibi duruyor muyuz sana? Ya o kadar aksiyonu beş gün içerisinde öleceğim diye yapabilir misin sen? Yani üstüne şey takıyorlar. Robotik suit takıyor. Daha sonra o suit de kıç kırık bir şey yani. Hani böyle bir yani inan mı? inandırıcı film dinamıyorum. Evet. Ben inanamadım. Yani filmin böyle ya bırak böyle... Bıraktım yani sonra kendilerine nereye gelecek. Ya. Beni götüremedi film. Yani ileriye götüremedi. Gösterdiği şeyleri hiç kabul ettiremedi bana yani. Evet yani şimdi ya, o dramatik e, kısımları ve e, ne bileyim über e, fantastik bilim kurgu... E, sahneleri, dünyasını hani çok güzel birleştirdik falan filan diyor mesela şeyde. Hayır, yalan ee, yani, Yok evet, öyle bir şey. Evet. Birleştiremediği için kötü. Yani evet kurgusal anlamda da birleşiktir. Akıcı bir filmdir yani. öyle. Değil. Ak akmıyor film. Hani aktığı kısımları çok böyle şey yapamıyorsun. Yerleştiremiyorsun kafanda. İşte diyor mesela Kruger, değil mi? Hı hı. Kötü karakter o da. Mesela çok aslında şey baktığında yani kağıt üzerinde baktığında gayet iyi bir kötü karakter. Evet böyle, hani, Tam azılı. Ondan sonra aha diyorsun psikopat. işte evet. dengesiz. İşte o bizim çocuk da çok güzel olmuş. Hı. Bence kötü karakter. İşte suratında orasında suratın burasında böyle şeyler yaptırmış kendi Böyle şeyde yaşayan, dünyada hı hı. yaşayan. Pis bir herif. Anlaşılıyor. Pis. Hı hı. Ama... Yani herifin motivasyonu çok böyle bilmiyorum veya motivasyon demeyelim bir eksiği var. Eksik var yani anladın mı? Hani köyü kötü karakter ama böyle çok üçüncü sınıf bir kötü karakter gibi oluyor bir anda. Hayır zaten o onun olayı o. Ben kötüyüm evet, de kötüyüm. Evet çok Yani bu şeyle kötü karakterlere benziyor. Arnold filmlerinde kötü karakterler var ama ya. Onun, ama yani onun için belirlenmiş oymuş ama şimdi şimdi şeyle konuşmuyor oradaki... yani hayır, hayır. çizilmiş haliyle bak ya. sonra herifin sonra şey oynadığı hali veya filmde yer verilen hali benim kafamda oturmuyor hayır şimdi ne olur bak ben bu, daha az bir, bir bekliyorum bir 90 90'lar filmi kurgusu tamam mı şimdi nedir abi 90'lar aksiyon filmi kurgusunda işte kötü adam aslında şeydir hani e, şey e, Fiziksel olarak güçlü değildir, tamam mı? İşte ya çok zengindir, kötüdür ya da işte çok zekidir, kötüdür anladın mı? Tamam. Yani birazcık daha böyle e, entelektüel bir kötüdür, tamam mı? İşte e, bizim kahraman da birazcık geri zekalı ama iyi niyetli ama birazcık da işte e, vücut çalışmış bir adam Hı. olur. Genellikle bu kötü adamın, en kötü adamın altında, bir altındaki herif işte o e, asıl işte e, beyinsiz ama kaslı. Tamam, evet, evet. Tamam mı? Hani bu yapı aslında. Evet. Lüzümdeki yapıda. Anladım ama. Ama hani normalde o 80'ler, 90'lar aksiyon filmlerinde ne yaparsın işte Aa, işte bunu da dövdü, hani orada bir e, level atlama... E, şey eğlencelidir anladın mı? İşte e, bizim John girer binanın ilk katından döve, döve döve döve döve en tepeye kadar çıkar. Evet. Bunda öyle değil. Bunda sen e, ikinci kötü adam olarak Kurgur olarak sen birinci kötü adamı öldürüyorsun. Senin kötü olma için Başka bir alt motivasyon ortaya çıkarman lazım tamam mı? Hani ben e, patronumu kestim, ben patronumun yerine geçeceğim veya işte elizumu ben yöneteceğim vesaire e, gibi bir e, alt motivasyonun da hani güçlü bir şekilde ortaya koyman lazım ki. Ya evet de işte o, o yoktu yani. İşte o yoktu. Ondan sonra hani, hani... sen beni nasıl kovdun kovarsın ben intikamımı alacağım evet oluyor. Yani İntikamını çok... aldın sonra ne olacak bitti mi? Çok komik abi ben intikamımı alacağım. <gülüyor> ne intikamı yani? yani? Hayır herifi kovmaları da öyle bir salak öyle bir şey ki yani ondan sonra işte biz şey dünyadan adam kullanmıyoruz bilmiyor musun diyorlar. Ondan sonra kadın da işte ne yapalım lazım oluyor böyle bir şey bu yöntemler falan diyor. Yok olmaz diyor hemen çıkarın programdan diyor. Herif programdan çıkarır hepsinden çok yüzeysel evet. yani çok böyle ne yazık ki oyunculukla kurtarmayan yüzeysellikte. Yani ben çok rahatsız oldum yani film, filmden ben biraz daha yani film kötü tamam kötü yorumlar almıştı ee, ama ben hani böyle bir filmle karşılaşacağımı da bilmiyordum yani bana eksik geldi bitmemiş film anladın mı? Yani filmin hikayesi bitmemiş. Hemen apar topar bir araya getirmişler. Ya tamam arayı da işte aksiyonla görsellikle doldururuz demişler. Böyle eksik bir film işte başında çocuğun böyle işte zavallıktan gelmiş halini gösteriyor falan. Yani beni e, motive etmiyor biraz. Yani bir şey yapamıyorsun. Evet anlamıyorsun? Bağlanam, bağlanamıyorsun. Kötü karaktere de bağlanamıyorsun. Kötü karaktere de bağlanamıyorsun. Aslında ben yani bu filmin maddeyeminden çok Jodie Foster için. Evet hani mesela Jodie Foster'ın hakikaten bir anasını şeyi yok mesela. E, tamam el koruyacağım, el koruyacağım diye ha. geziyor ortalıkta. Ama hani onun bir de böyle arka plana şeye koyarsın ya e, kötü karakterde. El korur ama işte onun da o da hakkıdır kendince. Tabii tabii yani evet. onu aslında gö kendince gösteriyor. Hani o ama... parti gibi şeye gidiyor işte çocukları öpüyor işte bu bizim çocuklarımız için muhabbetini ama yapıyor falan filan. yani falan. o çok o çok yapmacı. Evet yapmacık kalıyor bir. Bir de hani e, şey Jodie Foster'ın hani şey elizyumun koruyucusu olarak hangi hatlere gidebilecek evet, gidebileceğini evet, aşamaları yok yere yani kadın e, ve hani çok neleri gülüm. yapabileceğini çok yüzeysel olarak anlatıyor ha, soğuk böyle soğuk bir karakter işte ama, öldürün şunları diyor mesela ha, yok öldürün diyor, diyor. işte böyle, ne bileyim ben e, sen e, şu anda cumhurbaşkanı elizyumun başkanı olarak e, hani görev yapan adam bunu hak etmiyor diyor hani koruyamıyor elizyumu diyor öldüreyim ben o herifin yerine geçeyim diyor ama bu şey sanki bu hani plotline'i elle yazmışlardı. Bize vermişler evet, gibi. Evet yani. Tamam sen şimdi burada bunu yapacaksın. Ha, ben evet. şimdi bunu yapacağım. Amacım bu. Al, hani önden bilgi olarak hani cepte dursun. Ona göre izlersin filmi diyor. İlk 10 dakikada. Ha, işte. Ondan sonra da... Çok mu yani? Tamam ama... bazı, filmler, bazı filmlerde de böyle gösterir hakikaten. Dersin ki tamam şu olacak. Ama bu kadar da yani, Aa, da yani bariz şekilde göstermezsin. Yani ya, kadın de ya. lazım. Kadın ölüyor. Hı -hı. Yemin ediyorum yani <gülüyor> hiç... Öldüğünü bile an, yani böyle şey yapmadım. Ha, Aa, öldün kadın yani... öldü ne değişti? <gülüyor> hatta öldü. Ha? Kadın öldü İş filmin gidiş altında ne değişti? <coughs> hani öldü ve derim ne kadar boktan öldü? Hım. ya Mesela çok Boku basit gitti. gitti, gitti, gitti Boku bokuna gitti. Güzel öldü gerçi de. Ya yok lan ne güzel ölüyor. Pat diye ölüyor işte. Salak salak ölüyor yani. Hayır hayır yani oyunculuk açısından güzel ölüyor. Ya lan oyunculuk <gülüyor> açısından bana ben aslında oyunculuktan bakmıyorum ki. Aa Jodie Foster öldü diyorsun. Lan zaten Jodie Foster için gelmişim ben filme. Jodie Foster ölüyor bok bokuna. Yani. Bir tane bir salak kalıyor. O herif mesela öldü diye sen diyordum adamı gittiler yüzünü geri yaptılar. Ha hakikaten ha. yani ya yani, tamam teknolojim var anladık da yani o herifin yüzünü saklayıp yüzün, yüzün içindeki içinde... krater oluşmuş tamam mı? Evet, yani, yani orada beyin meyinin kalmamış olması gerekiyor. Şu Neyini şey diriltiyorsun? Bilmiyorum beyin burada demek ki bu taraf mi? Hala bir şey şeyi ondan sonra muhabbet yapıyorlar. Ya varsa o zaman e, radyasyonu ya. da kurtarsın. <gülüyor> Abi herif de çok iyi biliyorsun. Hemen her şeyi yerleştireceğiz. Ama radyasyon olmuyor. Radyasyon olmuyor. Ra Radyasyon hayır. Radyasyonu da iyileştiriyor da herif giremedi ki radyasyona. Hayır yapamadı ki bedbeye girmedi herif. Hayır zaten şey diyor ya orada. Ne diyor? Hani şimdi radyasyonu iyileştiriyor ama hani şey o bir şey yapıyor. Download yapıyor. Ha o downloadı iyileştiremiyor. Evet. evet. O çünkü beyni yiyor. Evet şey eee suratı patlayınca o beyni yok. Kafa patlayınca yani beyin o, gitmiyor. Obama o patlayınca tabii beyine travma yaşattı. Öyle. Yani. Beynine hiçbir şey olmuyor. Yani zaten mesela bir şey mi? Mesela o herif orada patladı ya suratı. Hmm. O sahne mesela çok iyiydi. Nasıl Wall Griffith nasıl öldü? Tamam hmm. mı? Sonra bir vakti herife geri getirdiler. Moon herif ölmüştü. Yani o öl, ölmüş o, o sahnede öldü benim için yani bir kere tamam mı? Adam yere geldi. Ne için? Daha sonra Jodie Foster'ı haklamak için. Yani şimdi hani kendi yazar açısından düşünüyorum. ama şimdi biz bu herifi öldürdük ama Jodie Foster çok zayıf bir karakter düşman. Ne olacak? bizim bir onu iki sıksa öldürürüz zaten Jodie Foster'ı. O zaman biz bu herifi de geri yetmemize lazım. Öldürdük ha Hem bir twist oldu. twist <gülüyor> twist. <gülüyor> çok şaşırırlar falan. Ya ben Hiç bir şey... de şeyden çok rahatsız olmuştum. Neden bilmiyorum. Yani şey e... Bilmiyorum sen bunu hissettin mi ya da sana sana dokunuyor mu ama orada robotlar mesela işte meteeminle arıyorlar falan ya. Evet. Orada robotların bir tribi var anladın mı itiyor, kakıyor anladın ha, mı? Evet. Hani böyle şey e, sanki şeymiş gibi e, serseriymiş bildim polis, ha, pis, pis, polis yani. pis polismiş gibi ama o robotun onu yapmaması lazım hani. Niye? O çünkü insansı bir hareket anladın mı? O sana karşı herhangi bir negatif duygu veya düşünce beslediği için alışkanlık olarak yap yapacağı bir insan davranışı. Yani oradaki robotun hani e, adamı aradıktan sonra adamı itmesi o robot için herhangi bir e, şey ifade etmiyor bir. Hayır evet ama şey yapıyor. Hayır şimdi orada şey var. Sen elizyum stresin değilsin ya. Elizyum stresin dışında kalan herkes pislik. Hayır tamam tekne programlanmış. Ondan sonra o da o yüzden robotlar pislik şekline davranıyor. Yani. Öyle ama şey e, ona bakarsa aynı zamanda da şey diyor. O aramayı yaptıktan sonra Thank you for your cooperation diyor. Tamam mı? Ya orada bir çelişki var. Yani robotun hem ya sarkastik işte, olması anlamına geliyor orada bu. Orada aslında şey yapmaya çalışmışlar biraz. Hani robot ya anlamsana duygusuz yani. İşte duygusuzsa ee, işte o terseme hareketlerini de yapmaması terseme lazım. işte orada yani. yani terseme değil tam olarak ama yaptı. Sen orada çünkü şöyle bir şey oluyor. Herif dalga geçiyor ya bunlarla. Hangisi? Yani bizim etlerimde geliyorlar. Çanta ne var diyor mesela tamam mı? Çantada ne var? İşte saç bakım seti falan Hı -hı. Saç yok ya yani. anlamsana. İşte bir şeyler söylüyor falan. Ya şaka yaptım falan diyor böyle yani öyle bir algılaması yok tamam mı bro karşındaki robotu Ondan sonra direkt herhangi bir cevabı yani tam direkt olmayan herhangi bir cevabı ters cevap algılıyor. Sen alıp ondan sonra şey yapıyor ne derler karşı geldiğini sayıyor direkt indiriyor aşağı. Hayır ben sadece onu orasını demiyorum. Ha, arka tarafta yaptığı hareketler de var anladın e, tam mı? Tam biliyorum böyle iteliyor ondan sonra alıyor şeyini falan filan işte bakıyor Hı. etrafını araştırıyor bilmem ne yapıyor. Hani maddeyimine klasik... gelmeden önce yaptığı pislikler anladın de, de var. Anladım onlar o klasik robotları. şey işte ya polis Tam işte klasik tavrı. polis tavrı ama insan tavrı onlar robot tavrı. E, tam öyle kodlamışlar demek ki. Öyle kodlanır mı oğlum robot? Ne bileyim oğlum hepler uzaya elizüm yapmışlar. onda kodlamışlardır yani. Öyle kodlanmaz. Pislik gibi davran Kodlanıyor. <gülüyor> pislik gibi davranıyor. <gülüyor> Bütün böyle şey 80'ler şey, polis filmlerini izletmişler robotlara. <gülüyor> hey <mi>? dostum. <gülüyor> Bunlar gibi davranacaksın. Ya de, o da var tabii de. Aa, ha, bir ton o... o kadar çok sıkıntısı var ki filmin. Yani onu, onu <gülüyor> görmezden de gelebilirim yani. O beni rahatsız etti mesela. Hiç, hiç rahatsız etmesin. Neyse. Evet, orası da var tabi. Herif işte kolunu kırıyorlar bilmem ne. Oradan gidiyor salak salak. Yani şey... Yani onun şeyi büyük ihtimalle hani giydirdiler ya. hani ee, Şimdi sahne arkası vesairelere girmiş oluyoruz böylece. Ha. E, filmde hani temel olarak iki... Değil mi? Iki, e, i̇ki bölüm var şey e, evet. ekstralarda. Evet. Bir tanesi işte Elysium'un ve e, dünyanın konsept artları bilmem nelerin olduğu görsel bir e, panel. Evet. Diğerleri de işte sahne arkası videolar işte making of videoları. E, işte yönetmen stafflarla olan röportajların videolarının olduğu bir segment hmm. değil mi? Evet. İşte e, o konsept art kısımlarında işte genel olarak işte çevre, e, silah, robot Onları falan gösteriliyor. Işte, o evet. çok bayat onlar. Ama bayağı detaylı şey var. Nasıl yaptık, nasıl ettik anlatan evet. bayağı detaylı 45 dakika falan bir şey sürdü o. Ondan sonra şeyi anlatan bir bölüm var. E, nasıl yaptık, nasıl ettiğimizi anlatan. Hani neymiş o bu, bak burada yazıyor. E, sen söyle. Bu e, Journey of Journey to Elysium işte. Imagining Elysium, Capturing Elysium, Enhancing Elysium. Hı. İşte bunları izlerseniz zaten hani adamların daha doğrusu yönetmenin aslında hani nasıl e, filmde bir odak noktası bulamadığını kendi ağıyla. evet. Yani anlıyorsun. Şey izlerken şu o nasıl e, çekim aşamalarını falan izlerken yani yönetmenin haketen nasıl kaybolup gittiğini görüyorsun Yani, evet. yani çok böyle e, yapamamış yani işini. Ee, biraz böyle şey hayakırkını oruyorsun yani. Hani özellikle de mesela Distinct Line çok seven bir insansan evet. bence bir bu, herifi bu, görüyorsun. Bence şeyi izlemi. Ulan izleme. ulan yani lise çocuğuna film yaptırmışlar da şanslı seri tutmuş havası alıyorsun evet, bir ya. anda. Yani ve bence o yüzden hani Disneyland'i seven bilseysen yani şu özel seçenekleri izlememek gerekiyor. Adam, Çünkü adam olan saygını yitirirsin yani. Evet adam adamın işte uğraştığı detayları görüyorsun ama adamın kafası onun ötesine çalışmıyormuş meğer ki. Çok üzücü ya. Evet. Vallahi çok üzücü geldi bana. Yani ben böyle izlerken üzüldüm adama için şahsen. O nasıl? çünkü e, dedim herif yapamayacağı işin altına girmiş. Ya yapamayacağı ee, işin de değil. Bence bu bu herif hani tamam belki de... İyi adamın kafada bir şey yokmuş daha. Evet biraz deniyormuş yani. Yani hayır adam ondan sonra işte e, oturmuş mesela. Yani böyle her şeyi sıfırdan yapmışlar hakikaten. Değil mi? Her şey, şey sıfır ama yani fikir de sıfırmış kafada. Yani elizyum tamam böyle bir fikir. Hayır işte fikir varmış. Ama fikir tamam. işte çok böyle yani şey işte bir insanlar, fakirler şeyde olsun, zenginden uzayda olsun, böyle bir sınıf olsun. Bunun bir film yapalım. Hı hı. Sanki biri çıkmış böyle. Böyle film yapalım. Kim yapar bunu? Distinct Dining yönetmeni bunu çok iyi yapar. Getirin onu bana. Hı hı. Sanki. Adam ve yakıp çağa getirmişler içeri. Böyle bir fikrimiz var. Sen bunu yapacaksın. Yap hadi yap falan demişler böyle. Anlasın adam da böyle hayır diyememiş gibi anladım hani. Hayır diyememiş. Ya ya hayır diyemedik ama nasıl yapacağız bu işi falan? Sonra bir başlamışlar çalışmaya. Hayır ama yani sonuçta bu herif kendi yazmış, kendi yönetmiş. Evet ama işte yaz yazamam. Yani çünkü böyle götünden yazmış yani. Ya mı? işte benim an yani gördüğüm... Eksik yani. Bir evet, evet, ya da birinin yani ona yardım etmesi gerekiyormuş. District, district 9'dan sonra adam hasiktir ya ben bundan sonra ne yapacağım diye oturup ot düşmüş. Yazar da bu değil mi? Aha, yazar da bu, yönet yönetmen de bu. İşte olmamış. Yani adam demiş ki... Ulan sırf yönetse daha iyiydi bence. District 9'ı yaptım şimdi... Ya şimdi bir uzaya el atmışken hani bu sefer abi, de ben uzaylı olmasın. Olmuştur, ben Bence tam tersi olmuştur. Bence ee... adama geldiler dediler ki böyle bir konsept var elimizde bizim. az biz böyle, böyle bir bilim kurgu filmi çekmek istiyoruz. Bu senenin işte en büyük bilim kurgu filmlerinden biri olsun istiyoruz bunu. Sen de Distriktli Anne çok başarılıydın bu konuda. Bu hani işte yeryüzü konseptini böyle çekmeyi falan. uzayı da çekersin. Sen çek bunu. Demiştir. adamla demişti ki tamam ben bunu çekelim ama ben yazacağım falan demiş. Olabilir. Ya bu adam işte... Biri dizilikler... bir yerde hata yapmış sonuçta. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Dizliklerini <gülüyor> çektikten sonra tamam Bundan sonra benim Hollywood'da bir şeyler yapmam lazım diye kasıp kasıp... Baksana herif şey diyor lan bir de. <gülüyor> yani filmindeki... E hani Matt Damon, Jodie Foster tamam sonra karakterini adama vermeyeceğim diye tutturmuş herif ya <Gülüyor> böyle bir gelecek olur muyum yani şunu vermeyecekmiş karakterin de neymiş onunla bir kere çalışmış bir daha çalışmak istememiş hayır. Ha, ne kadar şerefsiz sen bir kere, bir kere çalışmak istemiyorum iki kere çalışmak istemiyorum değil de o şöyle dedi ya ben şimdi ilk filmimde çalıştım herifle Bildin göbek bağım olmasın istiyor işte. hayır ya işte bu herifle Dur çalıştım 4K'da seyirebiliyormuşum bu herifle çalıştım daha önce Hani o gitti, <gülüyor> ha o gitti ben bunu şey e, elizüm üzerinde çalışırken o gitti iki tane film daha çekti geldi. Elif nerede oynadı sor Ne bileyim ben? Hani onun için benimle tekrar çalışmak hani e, rutin bir şey değil de hani şey olmuş olabilir. <gülüyor> hani tekrar özüne dönme gibi bir döngü olmuş ya, bırak olabilir. Ya. Ama ben bir önceki filmde de bununla çalıştım, şimdi de bununla çalıştım. Adam ben yine çalışmak istiyorum? Diptirmiş herif. Ok Olmaz sen ben çalışamayız, ben seni istemem diptirmiş yani herif. <gülüyor> Ondan sonra kötü kalmış bildiğin. Sike Sike çalışmış. Ya abim ben hakikaten çok kızdım <gülüyor> bu film hakkında e, bu adamın da kızdım yani. Ondan sonra e, bir sonraki filmini çok daha e, dikkatli sevmeye Ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun? Bakıyorum. Bir ee... dahaki filmini duyduğumda iki geri düşüneceğim ya bir dahaki filmi çıktığı zaman yine böyle e, evet. Perinden <gülüyor> <gülüyor> sonra. Ya çıkacaktır illa ki de. Ama bilim çıkarsa, kurgu olmaz belki. Çıkar illa bilim kurgu olacak sana söyleyeyim. Öyle mi diyorsun? Evet. O zaman bence yaz yazmasın yönetsin sadece. Ya hiç belki de sadece yönetebilen bir adam. Evet. Belki de yazmak gücü yani yeterli değil demek ki buradan gördüğünüz üzere. Evet. Yani karakter yazamıyor onu anladık. Belki, belki şey tasarım hakikaten yapabiliyor. Dekor işte olsun bilmem ne olsun o konularda belki. Ya bence tam böyle Michael Bay olacak bir adam bu. Michael Bay de olamaz abi bu herif. Michael Bay'in şey kalitesi yok bu adamda. Şey kalitesi ee, yani. Çekim gücü kalitesi yok bu adamda. Bu adam stabil artwork çekiyor aslında. Hmm. Yani artworkçuyu çok iyi çekiyor. Artwork tarzı yani böyle işte ne bileyim hani geniş... E, açıda. Ondan sonra böyle mekan böyle ütopik mekan şeylerini falan. Güzel. Kotar'ı kotar'ı bir. Bu el var ya işte böyle uzaktan çekimleri hmm. falan. Onları güzel de yani genişte güzel onları ama... da o yapmıyor ki onları da kamera yönetmek Ya tamam ama yani. adam şey, şey, yazmış e... ya. Yazdığı için bunu da o yapmış aslında bir kısmını. Gitmiş şunu bulmuş bunu bulmuş. İşte tasarımlarda birebir dahil olmuş falan filan. Yani sonuçta ama enine bazına bakarsan bu yeri bir Guelleme Del Toro'da değil. Ondan sonra yani çünkü o adam mesela hem yazabiliyor hem yapabiliyor hakikaten bak. Yani şey, Deltoro... Tasarım yapabiliyor, şey yapabiliyor her konuda o seriv yetili. Ama bu herif öyle bir herif değil. Yazmayacaktın abi o zaman. Yani yönetecektin yazmayacaktın yani. Yazarı verecektin birine. Yazarı verecektin sana. Yazarı verecektiler herhalde. Yani biraz şey ucuza kapatalım falan demişler herhalde. anlıyor mı? Yani bütçe yokmuş. Ayağına <gülüyor> sıra. Tamam sen hem yaz hem yönet demişler buna. <gülüyor> yok ya yine de büyük bütçeli bir film değil miydi bu? Ya büyük bütçeli yani çok büyük bir bütçesi olduğunu zannetmiyor Bir bok yok ki filmde. Bakalım. Yani iki tane uzay elüzüm grafiği çakmışlar. Bitti başka bir şey ki. Zaten hani diyor ya bütün büyük bütçeli filmlerden daha az görsel efekt çalışması konu yaptık diye. Tamam ama bir Summer Blockbuster olsun diye tasarlanmış bir film. Tamam böyle tasarlanmış ama ucuz bütçeyle ee... onu yapmaya çalıştıkçılar. Yani parayı bir tek Matt Damon'a Jodie Foster'a vermişlerdi. Yani. Neydi? Bu arada Marvel Super Heroes'un indirim varmış Amerika'da bak. 40 dolara satıyorlar. Salla ya. Bak benim buradaki bu, açtım ya bu account Amerika'ya. Bak bütün oyunları oynayabiliyorum. Flo aç Flo bu bunu açmak değildi şimdi ki. Hıh. -hı. Trofi ona. Eee <gülüyor> ne arıyor? 11. Manşet tavyam çözmüşsün. Şimdi şeyler olsaymış iyiymiş katam. İşte Amerika'da Netflix var. Hıhı. -hı. Bir yandan da PlayStation 4'ün ee, ne bakıyoruz da. Nereden diye şu oğlum bu? Ne arıyor? Türkçe yapmışsın ya. Boğazacan illaki abi mi? Niye normal Türkçe klavyede yapamıyorsun? Ne oldu? Şimdi e, Elysium, şimdi bütçesi Ağustos 9 2013'te çıkmış, bütçesi 115 milyon. Ya küçük bütçeli bir film falan değil. 115 milyon da, diğerleri kaç milyon daha Oğlum yani 100 milyonun üstünde kaç tane film çekiliyor yolda ya? Tamam 115 milyon, peki. Ya, ne kaç yapmış? E, Domesti'yi 93 milyon yapmış, e, Total Life Gross'u da yani... 286 yani parasını kurtarmış. Eyvah. Yani dur, başarısız dur, bir tarzı. film değil. Parasını kurtarmış. Domestik'te bayağı iyi yapmış. Domestik'te 93 yapmış. E o, yani yine iyi yapmış Pacific Rim falan sıçtılar biliyorsun. <gülüyor> tabii tabii. Ee, yani bu senenin en başarılı do... <gülüyor> Yine en başarılı olmuş ha. Yok en başarılı 36. filmiymiş. Şey peki Pacific Rim'in bütçesi kaçtı? O da 100 küsürdü galiba ya da öyle bir şeydi. Şunda yok mu? Bakalım. Ayırman lazım. Öyle değil üstüne basıyoruz. <gülüyor> ne diyor? Bakalım. Toplam domestic cross'u 100 101 milyonmuş pasif ekrimin. Geçmiş yani Elysium. Tam da şeyi maliyeti ne kadarmış? 190. <gülüyor> 190 all time'ı ama worldwide'ı 400 yapmış bu. Pardon ama Elysium'a çok para harcamışsınız El çok para harcamışlar. Yani bence çok para harcamışlar. Olan el 110 milyon dolarlık ne bok var ki el yüzümde. Yok bir şey işte 110 milyon dolar. Ama işte sıfırdan tasarladıkları için her boku bence sıçmış. Hoş bunda da sıfırdan tasarlama. Bilmiyorum vallahi. Jodie Foster'a medleyimle para vermişler o zaman. Ne kadar vermiş olabilirler sonuçta. Abi Birşer ne bileyim yani çünkü zaten. 110 milyon dolarlık bir film değil bu be. Ayıp lan. District 9'i kaç paraya çekti herif? Bilmiyorum District 9'i kaç para çekti. Yani yazık ya. Ben sana söyleyeyim. Ben o kadar sevmemişim filmi. Onu da düşün. Ağzını sıçıyorum çünkü. Hiç. Neyse yani Matt Damon da işte Matt Damon. He. Yani ne iyi ne kötü. Yani farklı bir seçim olsa çok fark etmezmiş bence. Ee, ben çok şey yaşamadım onda da. Sıkıntı yaşamadım. Ama eksik film ya. Yazık. Çok eksik. Yani hani şu şey gibi. Şey hissiyatı yarattı bende işte. Bu hani mesela Total Recall'ı tekrar çektiler ya. Aha. Ondaki gibi hissiyat yarattı bende. O da böyle... Nasıl yani? Yani o da işte şey ya... Ondan sonra... Ya zaten onun da remake olmasından kaynaklanan bir şey var. Nerede yazıyor kaç para oldu? Ha. Al. Destiny aynı 30 milyon doları yapmış. Ha i̇şte. Domestic'te 115 milyon yapmış. Destiny 9 çekseymiş bir daha. Destiny 9'ın devamını çekse daha iyi olurdu ben Aynen. sana söyleyeyim. Zaten Destiny 9'ın niye devamını çekmemiş ki? <gülüyor> Bence Destiny 9'ın devamını çekseydi... Ondan sonra temiz iş olurdu. Yani hep böyle şey nasıl devamını ya temiz iş olsun diye. Aman işte o ben işte kendimi tekrarlamak istemiyorum falan ya. gibi triplere girmiş yönetmen. Ben bu yönetmeni... Artistlik yapmış biraz. Bu yönetmeni biraz ne yazık ki şey yaptım. Bu filmde sonra sevmedim. Yani ben yönetmeni bildiğin işte diyorum ya. Üniversiteden yeni mezun olmuş. Evet. Ee, hani bir tane başarısı olmuş. E, götü havada bir adam olarak gördüm ne yazık ki bu şeylerinde. Ee, sen söyle röportajlarında. Evet ne yazık ki öyle ya. Yani aslında... Ya tecrübesiz yani. Evet aslında ben hani e, daha fazla şey konuşmak isterdim ama hani e, şey ekstraları aslında gayet dolu dolu ekstraları Ekstrası var. Ekstrası bayağı iyi evet. Yani aslında bayağı İyi değil, içerik sayısı ve e, süresi olarak e, uzun ama ha, içeriğin kendisi ne kadar e, doyurucu, tatmin edici. Onu soracak e, yine olursanız. Yine anlatmışlar bayağı canım. Yine Aa, bayağı ben, anlatıyorlar ama şey ben... şey söyleyeceğim sana. E, bu kadar yüzeysel olan bir film için hı hı. bence bayağı uzun içerik koymuşlar. Yani, yani ben... Daha kompleks filmlerde bu kadar içerik olmuyor. Ben keşke, işte sen söyle. Hani ben gerçi içeriklerde birazcık daha şey görmeyi seviyorum. Hani... E, Making of'dan ziyade, hani behind the Scenes'ten ziyade making of görmeyi daha çok seviyorum. Anladın evet. mı? Nasıl yapmış işte. E burada görüyorsun bayağı. E, hani görüyorsun bayağı dediğin, nasıl yaptığı şey, yani ben birazcık daha teknik olsun istiyorum. Ha, yani teknik teknik onu demeye çalışıyorum. Hani Ama ya o eskiden eskidendi ya. Teknik olan şeyleri eskiden yaparlardı. Bununla şimdi hani biraz İşte daha... böyle böyle görsel efekt kullandık. İşte hani e, şunu şöyle yaptık, böyle yaptık. Hani lafta anlatmalar değil de, anladın mı? Ha. İşte birazcık daha şey olsaydı güzel olurdu. Hani benim merakımı birazcık daha giderirdi. E ama çekimleri yaptıkları zor şartları falan gördük yani. Ha, yani işte bayağı... çöplükte çekmişler de işte her taraflarında kum girmiş. Ama mesela şeyi görme bu bu tarz şeyleri başka filmlerde göremiyorsun. Yani daha diyorum ya daha komplike olan aslında yapım Hı -hı. aşaması çekim aşaması daha komplike olan filmlerde e, bu kadar mesela çekim başından sonuna kadar gördüğün tabii, tabii. E, bir içerik göremiyorsun. Onlar daha yüzeysel geçiyorlar hatta. Yani o böyle diye geçiyor. Ne bileyim. Ben en büyük haraklıkla mesela Avengers'da yaşamıştım. Avengers'ın bu dünya'yı aldım. Oh dedim. Oh şimdi nasıl içerik vardır bunda. Ondan bütün karakterler zaten eğlenceli tipler, oyuncular. Mimlerle falan böyle bir sürü bir şey görürüz. Çekim, kamera artık çekim, nezarsu Bir bok yoktu. Ya bir de ben ona çok tilt oluyorum. Hani tamam anladık sen işte hani film başında 30 milyon dolar adam <gülüyor> alan bir adamsın ama yani 2 dakika zamanını ayır da. Yani şurada bir, hani şurada bir röportaj yap. Hah. Yok abi. Yok. Yani, o yüzden... yani gidiyorsun anca onların işte ne bileyim e, başka e, röportajlarından montaj alıyorsun falan filan evet yani burada baksana Jodie Foster bile çıktı yani konuştu yani Jodie Foster gerçi burada da şeyde çıktı yani başka bir e, sen söyle e, röportajından alıntı yapmışlar olsun canım yani çıktı konuştu kadın Matt Damon var bir sürü sahnede yani normalde Matt... sahneleri de koydurtmuyorlar ya onlar evet. olmaz benim sahnemi kullanamazsın falan diye atıyor böyle kesiyor Adamın şakaları makaları her şeyini gördük yani. Bilmiyorum. Ama e, içerik olarak baktığımızda zaten şimdi şöyle bir şey var. E, DVD'sinde Aha. sadece e, bu crafting the performances in Elysium. Aha. Elysium'daki işte bu oyuncu performansları nasıl oldu? Işte kim ne yaptı? Nasıl oynadı? İşte burada şeyi anlatıyor. E, Jodie Foster daha önce hiçbir filmde ölmemiş. Çekti evet, evet. şimdiye kadar. Asıl ilk defa bu filmde ölmüş. O ölüm sahnesi nasıl çektikleri falan 16 mesela. O eğlenceliydi o güzeldi. Ya ben seviyorum ya yani Jodie Foster'ı. Jodie Foster'ı ben seviyorum çok yaşlanmış abi. Yaşlanmış da yani o yaşta benim karımı o şekilde görünse <gülüyor> daha ne istersin? Evet ama olsun yine de bence biraz yaşlanmış biraz yani böyle şey ne derler boş zamanı varmış bu filmi çekiyor hale ben sanırım. Ha yani şimdi Jodie Foster'ın da tabii kendi yönetmenlik kariyeri e, var sözde ama hani onu biraz da paslanmış yani ben böyle çok zayıf gördüm. Yo yani bence çok öyle eleştirilecek bir şeyi de yoktu. Ama abi Jodie Foster'ın daha sağlam olduğu yani. Yani daha sağlam olduğu bir sürü şey bir var. Bir sürü film var. Ondan sonra onları düşününce hani burada böyle bu kötü karakteri vah öttürecek şimdi diyorsun. Yani öttüremiyor. Bir diğeri de yine DVD'de olan Engineering Utopia. Creating a Society in the Sky diye bir şey var. Burada da işte nasıl yaptıklarına dair anlatıyor yani. Neler dikkat ettik. Ne yaptık. El yüzümü yaratırken. Bir de onun dışında bu özel olanlar var. Dibinde sadece bir ikisi var. Hı hı. Bu liraya özel olanlardan bir tanesi işte Extended Scene var. Bu bence bir boka yaramıyor. <gülüyor> extended Scene de <gülüyor> Hiç gereksiz. Visions of işte şey 2054 demiş. Bu da interaktif hani resimlere bakıyorsun fotoğraflara. Evet. Bir boka benzemiyordu. The Journey to Elysium var işte. Bu 45 dakikalık mı ne? Bütün Elysium'u nasıl yarattıklarıyla ilgili. Envision'in Elysium, Capture'in Elysium falan. Bu var. Bu güzel zaten. Ee, bir de şey... Ee, hikayeyi nasıl şekillendirdin ne yaptın lan? hikayeyi nasıl şekillendirdikleri ile ilgili olan visual effects of yani hikayeyle e, görsel efektleri nasıl birleştirdiklerini anlatan visual effects of edisyon var yani Blu-ray'i alırsanız daha çok içerik elde ediyorsunuz tabii ki. DVD'sine nazaran. Tabii ki. Bir de Blu-ray'i yani kimin evinde 4K televizyon vardır şu anda bilmiyorum ama. Ee, kimin <gülüyor> evinde 4K televizyon olan bizi davet etsin lütfen. Evinde 4K <gülüyor> televizyon olan varsa bu Blu-ray'de in 4K şeklinde yani. 4K izleyebilirsiniz eğer 4K'da isterseniz. 4K'da daha da güzel görünüyormuş. Ne görünebiliriz Bela değil işte bilmiyorum ama ben yani şahsen alıp da arşivime koymam. Evet ne yazık ki. Ee, yani... Hani Jodie Foster ablamıza mail atsak daha güzel film çek ablacım desek daha değil. iyi yani. Olabilir evet. Yani o yüzden buna e, District'ler üzerinden insu ben 3 veriyorum. District 3. <gülüyor> ya ben de <gülüyor> e, District 4. Hani e, Matt Damon'ın Jodie Foster'ın hatırı var. E, district 9'ın da anası var. O yüzden dört evet. veriyorum. Ben de üç verdim. Ee, siz de ona göre yani çok merak ediyorsanız alabilirsiniz. Belki de çok beğenmişsinizdir. Çok beğenen çıkmış olabiliyor filmi? Tabii canım. Yani çünkü konseptleri falan güzel. Konseptlerini ettiğimiz daha yani çok. Yani zaten evet. Ben e... şeyi de beğendim. Robotları ne mesela? Robot Hayır, zaten, da yok, Robot tasarım, yani birlikte çalıştığı tasarım ekibi iyi iş i̇yi, yapıyor. Tabi, evet, o baya yani iyi. Yani şey. hiç şeyini Artbook'unu gördünüz mü bilmiyorum ama hani gördüyseniz zaten ne demek istediğimi biliyorsunuz. Görmediyseniz hani büyük ihtimalle Gonda duruyordur hala. <gülüyor> Gona gelip bakabilirsiniz. Gayet güzel yani tasarım işleri. O yüzden o Hawks'ki ne boktur üstünde evet. aparat falan var ya? O da yani biraz tırt da mı? <gülüyor> o biraz tırt evet. Uygulamada tırt biraz ama. O biraz tırt. Evet. El böyle arkadaşlar. Ee, bu çerçevede 3 tane el yüzüm DVD'si vereceğiz. Hediye ediyoruz yine. Evet. Onunla ilgili detayları da sitemizde herhalde. zaman bu hafta için burada ne yapalım? Eee... Onunla ilgili de detayları bu hafta içerisinde site üzerinden belirtir, belirtiyor oluruz inşallah evet ee, hani bu, bu hafta biz... site geek bakışı olduğunu söylemiyorum geek bakışıydı bu ee, bu hafta site olacak mı tabii o ayrı bu hafta şey. site olmazsa da Facebook'tan artık bir yarışma çekersin yani sen çak ben çakamıyorum niye niye sen çakamıyorsun ya nasıl yapacağım şimdi bunu yine internet sitesi olmadan ya Twitter'dan ya şeyden Facebook'tan yani. çekeceksin işte öyle yapacağız büyük mesele evet bu e, geek bakışında Aha. 700'ümden sonra buçukta şu PlayStation 4'ten bahsedeyim. Öyle yapalım bence. Ee, daha şey olsun. Evet şu anda e, Risto PlayStation 4 üzerinde Flow oynuyor. Evet. Ama Flow. Flow belki bilenler vardır. PlayStation 3'te de oynayabildiğiniz bir oyun. Aslında ilk e, şey... E... Hiçbir kumandalarla oynayamıyorsun denedin mi? Aa, oynuyoruz. Bir de hareketle mi oynuyorsun? Evet. Yani ayarına bakmak lazım da var mı? Denedin mi şu an? Denedim. Sadece hızlanmayı yapabiliyorsun. Hı. Şey e, aslında şey sen söyle. Şey şu, şu işe yarıyor mu? İlk ben galiba şeyde oynadım. Hmm. Ee, Nerede oynadım? Vita'da. Vita'da oynadım. Vita PSP'de mi oynadın? PSP'de, PSP'de oynadım. PSP'de oynadım evet. PSP'de gördüm ilk Ondan sonra baktık ki 3'te de varmış Hani ben zaten bu firmanın Bütün oyunlarını çok beğeniyorum konseptsel bu, olarak Evet bunlar psikopat böyle Çok psikopat adamlar hani, Normal oyun e, yaptılar e, Flow var e, Flow, Flower Journey. ve Journey evet. Bir tane galiba daha var mıydı Başka bilmiyorum Ama yani çok muhteşem oyunlar yapıyorlar Hani böyle şey sanki 69 ipileri oturmuş da oyun yapmış gibi. Yani bir, birazcık şey yani nasıl derler? Ee, rahatlamak oyunu. Evet zen, zen oyunu hakikaten. Rahatlayabileceğin çünkü müzik açısından da çok güzel müzikleri olan. Aynen, işte görsellikleri çok görsellik iyi. Görsellik ve oynanış tarzları hani evet. hiç aslında seni şey yapmıyor strese sokmuyor. Aynen strese sokmadan böyle mis gibi oynuyorsun işte o görsellikle müziğin falan bir araya gelmesi çok iyi oyundaki. E, ...oynayış zaten çok basit oluyor oyunlarda. Hmm. Böyle işte yok ne düşmanlar... ...yok aksiyon yok bir şey bu böyle şeyler yok. Hep böyle akıyor yani zaten evet. oyunları. Flow çok basit ve ama böyle rahatlıkla oynayabileceğin... ...keyif alabileceğin ne bileyim böyle... ...rahatlayabileceğin güzel bir oyun. da şimdi şey yaptılar... ...bunları tabii şeyini arttırdılar. İşte 1080p yaptılar bu oyunları. E, ve... PlayStation 4'e de çıkardılar. PlayStation 4 versiyonları da var. Hı hı. Ee, bedava da indirebiliyorsun her şey sen. Yani PlayStation Plus üyesiysen veya işte daha önce almışsan pardon. PlayStation 3'e daha önce aldıysan buraya da bedava indirebiliyorsun. Anladım. Ben de hemen indirdim Flower indirdim. Flower'ı da indirdim. İşte şimdi Flower'a bakıyoruz. Flower mesela 1080p'de işte ondan sonra e, çok süper olmuş olmuş yani bayağı böyle zaten güzel de oyun görüntüsü. Şimdi iyice ne olmuş? Güzelleşmiş böyle. Kost kocaman bir uçsuz bucaksız bir yerde yaprak olmanın <gülüyor> hissini yaşıyorsun yani gerçekten. Müzikleri de çok güzeldir oyunun. Şimdi yani asıl şu Journey'i Journey de yapsalar. Journey'i de adapt etselerdi şu PlayStation 4 de valla harika olur o da. O zaten çok güzel görünen bir oyundu. Evet. Yani burada daha da iyi görüneceğini anlıyorum. PlayStation 4 arkadaşlar, PlayStation 4 çok güzel. <gülüyor> evet. Herkeni yani tavsiye eder şimdi herkese tavsiye Yani şöyle ki e, bu işte o konsollar çıkmadan önce biliyorsunuz inanılmaz tartışması oldu. Tabii. Canım. İşte hangisini alacağız? Hangisini alacağız? Xbox One mı alacağız? PlayStation 4 mi alacağız? İşte tabii benim ben ve benim etrafındaki insanlar çoğu Xbox 360 kullanıyorsunuz biz olduğumuz için. E, hep böyle bir elimiz Xbox One'a gidiyor. Xbox One mı alsak? Yani şimdi 360 güzeldi. Şimdi bakalım PlayStation, Sony acaba bu işi becerebilecek mi? Ondan sonra falan filan böyle biraz güvensizlik şeyimiz vardı ama... Ee, yani PlayStation 4 en sona gittik. PlayStation 4 aldık. Çünkü en son çıkan incelemelerin incelemelerine baktıktan sonra yani Xbox One'ın biraz hazır olmadığını fark ettik. Yani oyun oynamak istiyorsan evet. Xbox One şu andaki e, o konsol değil. Yani bundan belki bir sene sonra olabilir. Ama şu anda değil. Çünkü e, adamlar oyun ...dan uzaklaşıp biraz ne yazık ki... ...işte daha çok arıyoruz. Ev eğlencesi. İşte ev eğlencesi, evet böyle televizyon... ...televizyondan oyuna geçiş, oyundan televizyon geçiş... ...yani işte all-in-one sistem dedikleri... Aha. ...aslında her şeyi hepsi bir arada bir sistem yapmaya çalışmışlar. İşte Kinect'i çok fazla işin içine katmışlar. Kinect'teki ses komutlarını çok fazla işin içine katmışlar. O yüzden aslında yani ben... Bence arayüzü falan tabii PlayStation 4'ten daha iyi şu anda Xbox Tabii. Evet. Çünkü adamlar yazılım konusunda başarılı ve hani daha komplike, daha şey bir arayüzü yapmayı başarıyorlar. Ama o arayüz sadece ses komutlarıyla çalışan bir arayüz. Ee, yani ona sadece adapte etmişler. Ve siz kumandanızın üzerinden arayüzde gitmeye çalışırsanız, bir şeyler bulmaya çalışırsanız iş çok zorlaşıyor. Çok komplikeleşiyor. Nedense o kısmı becerememişler. Sadece demişler ki bu adamlar hep sesle komut versin. İşte Xbox şunu yap, Xbox bunu yap. Ama arkadaş bir yere kadar yani Tabii bağırmak yani. televizyonu. <gülüyor> ee, sonra ve yavaş çalışıyor bu yüzden de. Arayüz yavaş çalışıyormuş. Ondan sonra hani ben şu anda kullanan arkadaşlarım da olduğu için onlardan da duyumlarım öyle. Ee, ya yani PlayStation 4 şu andaki hakikaten hani ben oyun oynayacağım. Başka çok bir şey yapmıyorum zaten. Ee, i̇nternet üzerinden de oyunlarımı oynayayım, güzel muhabbet edebileyim arkadaşlarımla falan. Bu tarz bir basit şeylerinizi arıyorsanız, hızlı çalışan bir konsol istiyorsanız PlayStation 4 şu an çok ideal. Oyunları da daha yani, teknolojik şey anlamda düşünürsek. 1080p olarak oynayabiliyorsunuz oyunları. İşte mesela Assassin's Creed 4'ü 1080p oynayabiliyorum şu anda. Evet. Battlefield, Battlefield 4'ün çözünürlüğü Xbox versiyonundan daha yüksek. 9 işte şey. P. Xbox'a 720p mesela. Yani böyle ıvırızlı şeyler var. Bunlarla dikkat ediyorsunuz ki bence dikkat etmek, etmelisiniz. Çünkü hakikaten çok fark ediyormuş. <gülüyor> 1080p oynamak çok fark ediyormuş. Ee, bence şu andaki seçim PlayStation 4'tür. Ki yani... bunu bir Xbox 360 kullanıcısı, hardcore bir Xbox 360 kullanıcısı olarak söylüyorum. Ee, PlayStation 3'ünü daha yeni böyle alt ay mı oldu? Ne kadar oldu? Yeni almış bir insan olarak söylüyorum. önce sene almamış bir insan olarak söylüyorum. Ee, PlayStation 4 şu andaki seçim Bu arada şunu fark ettim biz bu Böyle çok e, motionlı Kamera kontrolü yaptığın oyunlarda Şu mavi ışık gözünü Zikiyormuş kumandadaki Evet kumandaya mavi ışık koymaları çok başarılı oldu Hakikaten <gülüyor> Yani onu kapatamıyorsun da O böyle ayrı bir denyoluk o da evet. PlayStation 4'te Anlatmaya devam edeyim ne yapayım? Anlatmaya devam et yani Anlatayım. keyfine bak. Yani Şimdi, ben şu anda flow oynuyorum o yüzden biraz sen. E, sessiz kalmış olabilirim. PlayStation 4 Ama, biliyorsunuz 100 100 dolar 100 euro e, daha ucuz. Yani hep söylediğimiz Xbox bir bandan. iki tane şey vardı. Bir tanesi şey hani eğer Xbox'ın bütün özelliklerinden bütün nimetlerinden faydalanmayacaksak Türkiye'de. Evet, Xbox almanın hiçbir mantığı yok. Ki ses komutları zaten tutmayacak. Evet, Benim çünkü, aksanım da. Aynen aynen. Hani şimdi yani. Öyle bir geyik var. Ee, büyük ihtimalle ne kadar gerçek ne kadar yalan bilmiyorum. Ee, Kuzey Avrupa ülkelerine Xbox One'ın galiba 2014 e, yazına doğru çıkacağı. Yani niye bu kadar geç kalıyor yani dünyanın diye. Kinekle uğraşıyorlar. Kinect le kinect le uğraşıyorlar çünkü Arbiz Arnid diyecekler diyecek, ve anlamayacak şey. Xbox. <gülüyor> i̇şte anlamazsa da o aletin arayüzünü hakikaten kullanamıyorsunuz. Yani çünkü her şey arayüzde konuşma üzerine kurulu ve diğer türlüsü zor oluyor. Şimdi PlayStation 4'ün yani benim en çok sevdiğim özellikleri bir kere gayet hızlı. Fık fık. Yani hızlı derken şudur. Ee, oyun oynuyor mesela şu an işte Resto Flow oynuyor. Tak basıyorsun tuşa şeydeki e, PlayStation Home tuşuna basıyorsun kumandadaki. Hop menüye gidiyor. Oradan git istiyorsan hemen internete gir bak. Bilmem ya ya yani multitasking olayını oturtmuşlar. Ee, PlayStation Sony'nin PlayStation 3'te yapamadığı cross chat dediğimiz, party chat dediğimiz bir olay vardı. Anası bunu Xbox 360'te biz de yapabiliyorduk ya nedir? Oyuna girmeden de anası kendimiz bir tane parti açıyorduk hemen iki dakikada tık basıyordum arkadaşımı davet ediyordum tak geliyordu orada muhabbet ediyorduk. Söylüyorduk ki şu oyuna mı girsek tamam oyuna giremiyorduk hep beraber aynı anda o party bul bozulmadan tak diye oyuna giriyorduk yani oyunun kendi içerisindeki chat'i kullanmak zorunda kalmıyorduk anası zaten dışarıdaki party chat'i kullanıyorduk böylece biz kendi aramızda zaten muhabbet ederekten de. Oyunu oynayabiliyorduk mesela. Veya işte başkası, başka biri başka bir oyun oynarken bizimle muhabbet etmeye devam edebiliyordu. Ondan herkes farklı, farklı ayrı oyunlar oynayabiliyordu falan filan. Böyle bir özellik vardı. Bu mesela PlayStation 3'te olmadı hiç. Ve olmadığı için multiplayer oyunlar konusunda her zaman bir şey oldu PlayStation 3'te. Evet. E, eksiklik kaldı. Yani herkes gitti multiplayer oyunları genelde Xbox'ta oynadı mesela. E, i̇kinci bir şey. Bunu, bunu çözmüşler şu anda. Sony bunu halletmiş. Ee, çok rahat parti chat yapabiliyorsun, parti kuruyorsun herkesi davet ediyorsun arkadaşlarını işte e, muhabbet edebiliyorsun. Kumanda taktığın e, kulaklık istediğin yani bütün telefon kulaklıklarını takabiliyorsun. E, hepsi uyumlu mikrofonlu bir kulaklık. Çok rahat. Kumanda. Ama şey çok komik değil mi yani sesi sadece tek kulaktan veriyor olması? Ha, mono veriyor evet. Yani şey yaptığı zaman mono veriyor. Ama şöyle bir özellik var. E, sen şimdi sadece çeti e, şeyden alıyorsan. Kumanda üzerinden alıyorsan. Uh -huh. O zaman mono veriyor. Ama sen şöyle bir şey yapabiliyorsun. E, PlayStation Home tuşuna basa tutuyorsun. Uh -huh. Tamam mı? Seslerin hepsini kulaklıktan ver diyorsun. O zaman oyunun sesini de kulaklıktan veriyor. <gülüyor> Bak ya kulaklıktan. O zaman oyun sesini de kulaklıktan veriyor. Uh -huh. O zaman mesela takıyorsun kulaklığını sen. Ondan sonra bütün her sesi buradan duyduğun için etrafta bir ses olmuyor. E, hem o zaman chat'i de stereo olarak vermeye başlıyor. Anladın mı? Yani hem chat sesini hem oyun sesini iki kulaklıklarını duyar hale geliyorsun. Hı. O gayet güzel bir özellik bence. Yani tek tuşla istersen bütün hepsi sesleri ben kulaklıktan duyacağım diyorsun. İstersen sadece e, tek kulaklık monodan chat duyuyorsun. Oyunu surround sistemi varsa mesela onunla oynuyorsun yani. Neyse o sistemi çözmüşler. En sonunda. Ee, menüsü çok basit. Çok sade menüsü var. Birazcık da Sen daha... Ben gerçekten. şikayetçiyim. Çünkü yani 360 menüsünden sonra. Çünkü 360 açtığın zaman her şeyin karşındadır. Her şey yüzüne vurur böyle. Anladın mı? Hı -hı. Şu çıktı bu oldu bilmem ne, Böyle sana bir şey yapar. Ee, bir şeyler. Aa bakayım şu neymiş hakikaten demeyi. Şeyi doğru sende. Bunda öyle bir şey yapmıyorsun. Bunu bir açıyorsun. What's new diye bir şey var. What's new'un içinde böyle aşağı çekmen gerekiyor neler olduğunu. Onu böyle yüklüyor oraya koyuyor. Yani tamam o güzel ama onu birazcık daha efektif hale getirmene lazım. Biraz daha işte mesela store'da ne çıkmış? Yeni oyun çıkmış mı? Yeni indirim var mı? Ondan sonra yeni kampanya mı var? Arkadaşım ne yapmış falan. Yani birazcık daha böyle sana e, gözünün yani önüne getirmesi lazım işte onları. Aslında işte onu sosyal wall'u yapmaya çalışıyor bir yandan evet ama. Evet ama o böyle yeterli kalmıyor. E, yani çünkü sen Xbox'ı açtığında direkt mesela en son oyunda oyunlar. İşte arkadaşın en son oyunda oyunları. Yok işte ondan sonra şu anda kim online? Ne yapıyor? Ne içiyor? Bilmem falan. Hepsi de tık tık tık bir seferde görebiliyorsun. E, aradığın sonra daha detaylı arıyorsun. Evet. ama seni o aramaya teşvik ediyor anladın mı? Ee, Bunlar bir şey yok bu çok basit ya bu flow gibi <gülüyor> aslında <gülüyor> ekranı. Ee... Yani arka yüz planı diyorsun. Arka planı falan çok basit bir e, arayüz var. Yani iş, işlevsel mi? İş görüyor mu? İş görüyor. İş görüyor. İş görüyor olması, iş gördüğü için de çok hani, laf etmiyoruz ama birazcık daha yani tabii bunun sonuçta bu yazılım. Bunu sürekli geliştirirler. Hı hı. Yani ilk Xbox 360 çıktığında berbat bir arayüzü vardı. Sonra bir anda öyle bir işte geliştirdiler ki şu andaki haline geldi mesela. Bunu tabii geliştireceklerdir. Ama şey yani PlayStation 3'ten çok da farklı bir arayüz yok benim için. Aynı basitlikte, aynı... Aslında biraz işte ilkel bence. Evet. Bir arayüz var. İşte notifications falan var. Onlara girip bakabiliyorsun. Herhangi biri sana bir şey gönderdi zaman tak diye ekranda çıkıyor. Sana arkadaşın şunu gönderdi veya işte şu oldu. Sana oyun daveti geldi falan filan gibi. Bunların kullanımlarını kolaylaştırmışlar. İşte tek tuşa hemen basıyorsun kumanda üzerindeki tak arkadaşının şeyine giriyorsun falan. Çeti halletmişler dediğin gibi. Ee, ve belki de en en önemli özellik kumandayı halletmişler. Kumanda başarılı olmuş yani her şeyden çok ben kumandayı takdir ediyorum. Evet. Ben PlayStation hani 2 sahibiydim. 3'ün kumandasından nefret ediyordum. Aynı kablosuz şey. ha, kablosuz olmasına rağmen yani bildiğin oyuncak gibiydi, hafifti. Evet. İşte motion kontrolü yoktu. Yani motion kontrolü içine Var da şey yok yoktu. Titreşim yoktu. <gülüyor> evet. Titreşimsizdi yani. O nasıl titreşimsiz olur? Oynayacağım his, elimde tıp tıp ateş ederken titreşim yoktu yani. Sonradan koydular titreşim falan. Yani o yüzden hani e, ben PlayStation 3'ü pek seven bir insan değilim ne yazık ki evet ee, yani her de xbox kumandı xbox 360 kumandasından sonra e, ben de yani mesela playstation kumandasını e, çok düşünüyordum mesela benim playstation 4 ile ilgili de ikinci bir şeyim oydu acaba kumanda nasıl olacak çünkü hı. işte fps e nasıl oynayacağız ondan sonra ne olacak ne bitecek da düşünüyordum çok e, ama kumandayı hakikaten yani A ağırlığı olsun, kalitesi olsun işte analoglarının güzel analogları çok rahat kullanabiliyorsun tuşları, triggerları her şeyle her şeyi bayağı, bayağı... Optimum, optimum kumandayı yapmayı başarmışlar yani ee... optimum yani şu ana kadar, yap daha iyisi yapılana kadar en iyisi bu diyebileceğimiz yani i̇şte ben hoş şimdi... daha şey kullanmadım Xbox One'ın e, kumandasını kullanmadım ee, onu da merak ediyorum ama Xbox One'ın kumandasında bir takım bir değişiklikler yapmışlar. Onları genelde Xbox 360 kullanıcı pek beğenmedi. Hı. İşte bumperların e, şey yeri olsun, e, yerleştirdiği şey olsun falan filan. Bazı şeyler beğenmediler e, Ama ben merak ediyorum tabi Ama yine de ben hani bir PlayStation 3'ten sonra ki bayağı büyük bir adım, bayağı iyiye doğru bir adım olduğunu düşünüyorum. Oradan çok memnunum. Battlefield falan oynarken de gayet rahat oynanıyor. Hani e, bu paralel e, olmasından ben çekiniyordum yine de e, analogları hı hı. ama e, çok rahat oynayabiliyorum. Hiç sıkıntı yaşamıyorum. Yani ben benim tek sıkıntım nedir? D-pad ee, de çok güzel. E, yani D-pad'e şu ana kadar elim gitmedi. Ben kullandım yani çok hakikaten d de çok güzel. Ee, şey sanki analogların e, şey pozisyonu diğer e, eski kumandaya göre birazcık daha yakın gibi. Hay hay yakın değil. Ama <gülüyor> şeyi yüksekliği kısa. Oğlum nasıl yakın olsun? Arada eşek kadar şey var. Heh. Getirdim. Aslında e, aynı. aynı. aynı. Ama, ama aynı yapmayı başarmışlar da. Şey sanki. Araya e, bu eşek kadar parça koymuşlar. Ha, ama şey var. Tabii, e, Hayır, daha aynı değil ya. Neredeyse aynı. Fakat şu var. E, yan taraflar daha geniş. Yeni kumandanın. Ha. Şunları. O yüzden hani on ışık olduğundan bak, birazcık daha şey. Tamam ama bak, şöyle bir fark var. Bunlar bu Translation 3'teki analoglar daha uzun bak. Görüyor musun? Şu daha uzun. Hı hı. Bunlar daha kısalar. Daha kısa olduğu için bunu çevirmek mesela daha şey sürüyor. Şu. ve birbirine parmağını çarptırıyorsun. Hı hı. Diğerindeyse öyle olmuyor. Diğerinde parmaklar birbirine çarpmıyor ve daha kolay çeviriyorsun. Daha böyle tam oturuyor. Bir de içini tabii ortasını gömük yapmışlar. Hı hı. Böyle tam parmağından oturuyor. Şimdi şu bombesin içine oturuyor. Şimdi opsiyonlara yani. nasıl gireriz? Diğer basıyorsun. Girer mi? Hala. Ne yapacaksın? Yukarı çık. Neye gitmeye çalışıyorsun? İşte oyunun opsiyonlarına. Oyunun şu da options tuşu var. Ona basıyorsun. Demek ki options diye bir şey yok bu oyunun. Ne yapmaya çalışıyorsun ki? Yok ama optionu. O kadar basit mi yani? O share yapıyor. Bu arada konsolun bir başka bence çok harika özelliği share muhabbeti. Paylaşım. Evet. Ee, yani tek tuşla basıyorsun Çat diye screenshot paylaşıyorsun Ondan Sonra video paylaşıyorsun ee, Zaten kendisi otomatik Son 15 dakikayı kaydediyor Her zaman oyunların Bu ee... O 15 dakikayı açıp içerisinden e, trim yapabiliyorsun. Yani kesip ona süsten yerlerini, e, istediğin kadarını alıp onu direkt paylaşabiliyorsun. Evet. Ama Fe direkt işte, Facebook'a paylaşıyorsun. İşte e, hani sadece sosyal medya üzerindeki paylaşım için düşünmüşler. O yüzden hani bir e, video review yapacaksan eğer 15 dakikan üzerinde onu ayrıyetten kaydetmesi, işte edit edilebilir hali gelmesi, işte e, dosyayı senin e, PlayStation'dan çekip bilgisayara aktarman bunların hepsi iş. Onu öyle yapamıyorsun işte. Öyle yapamıyorsun. Onu yapamıyorsun. Bu da direkt ondan sonra hani bir şey "Aa şu an ne güzeldi lan." dediğin şeyi paylaşmak için yani. Evet. Oha oğlum ne yaptım bak falan demek için. Yani veya işte bir mesela Battlefield 4'te işte roketle anasına işte kö kör için. atış yapıp helikopter indirdim mesela. Oha falan diyorsun hemen mesela onu chat'e koyuyorsun Facebook'a. Bakın ne yaptım diye. Evet. Yani bunun için ama bence bu yeterli zaten kimse bunu profesyonel bir yapmak için kullanmayacak. Ben yani profesyonel bilmem ne yapmak için olmasın Ama bile, Twitch TV'den de ona bakarsan şey yapabiliyorsun. Livestream yapabiliyorsun. Livestream yapabiliyorsun. Ama yapabiliyorsun. Yani onu da çok ne bileyim Twitch e, TV olayını Veya ben pek, pek sevmediğim için ben birazcık daha editorial bir e, video çıksın taraftari mesela. Hani yapıp işte üstüne müziğini koyabileyim ben e, e, ne bileyim işte girişimle yapayım anladın mı? Anladım ama onun için zaten ekipmana ihtiyacım var. İşte hayır. O yüzden ben ekipmana ihtiyacımız olmayacağını düşünüyordum. Çünkü... Ama şöyle bir şey var. O dediğin şeyde var. İşte o dediğimiz inşallah e, e, e, şeyde varmış. Işte, Xbox, Xbox One'da, var. One'da varmış. Xbox ya. One'da var. Çünkü işte onda kamera falan var ya. Xbox One'da var. Xbox One'ın bir de Upload Studio diye bir ekstra application'ı var uygulaması o Apollo Studio'da işte şey senin kaydettiğin kısmı çünkü onda 60 dakikaya kadar falan kaydediyorsun game DVR olarak da geçtiği için o Kayıt yapabiliyor mesela. O da son 5 dakikayı mı ne kaydediyor otomatik olarak normalde. Hı hı. Ama sen istersen onun sahnesini arttırabiliyorsun işte 15 dakika, 30 dakika, 20 dakika, 60 dakika gibi. Hı hı. Ve sonra onu alıyorsun, Apple Studio'yu açıyorsun. Apple Studio'da işte onun üzerine Kinect üzerinden kendi videonu koyabiliyorsun. Ondan sonra işte ses koyabiliyorsun. İşte ne bir müzik koyabiliyor musun bilmiyorum. Ee, ama hani bir sürü müdahaleyi yapabiliyorsun işte Apple Studio'da. Hani? Sonra oradan yüklüyorsun. Yani o nedir? İşte o yüklediğini tabii SkyDrive'a yüklüyorsun önce. Direkt Facebook'a paylaşamıyorsun yine. SkyDrive'e yüklüyorsun. Sonra gidip PC'den SkyDrive'e açıp hesabını oradan paylaşabiliyormuşsun. Yani o biraz daha alengirli. Alengirli. Yani şimdi sen hani bir şeyi yap düşünmen lazım. Ben şimdi bir oyun oynuyorum. O oyun sırasında o ne güzel yaptım diye basıp tek tuşla Facebook'a paylaşıyorum. Sonra oyunuma devam ediyorum. Diğeri öyle değil. Diğeri de Tamam oyunu oynadım çok güzeldi. Şimdi açayım bir de 2 saatimi Apple Studio'da harcayayım diyorsun. Açıyorsun Apple Studio'daki saat onu kesiyorsun. Bilmiyorum ne yapıyorsun falan filan. İşte böyle salak salak video çekiyorsun belki iki ekle Onu üstüne entegre ediyorsun. Bilmiyorum ne yapıyorsun. Ondan sonra paylaşıyorsun. Yani, yani ya... ama <gülüyor> diğerinde yapamıyor bu arada. Yani Xbox diğerinde ve böyle çat diye Facebook'a koyma yapamıyor mesela. Evet. İlla bir Apple Studio açıp bir boklar yemen gerekiyor. Ya da Sky Drive'ı direkt diyorsun falan filan. Yani hani zamanın trendini düşündüğün zaman. ya yani şu an içine bulunan trendlere baktığında. Ben mesela şu anda direkt Facebook'a ulan bak bu nasılmış diyebileceğim bir şey yüklemeyi tercih ediyorum mesela. Yani Hayır, yani zaten benim öyle vay ben işte e, bak ne yaptım işte e, derdi yüzünden düşünmüyorum tabii bunları. Benim yapacağım iş işte. Sen evet. Evet, o evet. konuda düşünüyorsun ama o konuda da dediğim gibi zaten. O tarz şeyler için insanlar ekstra şeyler her zaman kullanıyorlardı. Şimdi evet. kullanmak sonrası. Yani Xbox One'ın da tamam bu özellikleri var ama o da Allah bilir. Yeterli değildir yani. yani onda bile Hayır zaten eksik, benim bütün, edi, bütün editi zaten şeyde yapayım derdimiz yok. Ee, bizim derdimiz şey e, hani yeterince biz e, ne bileyim görüntü alabilecek miyiz? Ha. Ya bunda da mesela PlayStation 4'te de 15 dakikalık falan şeyler yapabiliyorsun işte. 15 dakika alıyorsun. Mesela bu aldığın 15 dakikayı mesela ben bilgisayarıma aktaramıyorum. Yani bunun için... Şimdi... aktarmak için şey yapman gerekiyor. Facebook'a Facebook yüklüyorsun Facebook'a yüklüyorsun. Facebook'tan... Ondan sonra Facebook'tan o linki alıyorsun da işte e, formatını evet. indiriyor. Şey e, dosyayı indiriyorsun da. Şimdi... Kim bilir bu PlayStation onu Facebook'a paylaşmak için o videoyu hani neresinden nasıl işleyip de kısmıştır anladın Hayır, mı? Hayır ama şey yapıyor. Raw'sı 720p izleyebiliyorsun. 720p izleyebiliyorsun tamam ama onu sonuçta enkode ediyor bir şekilde ha. tamam mı sıkıştırıyor. Ee, hani Raw video formatında göndersen zaten 15 dakikalık hani 720p video hani alsana işte 40 GB bir şey çıkar anladın mı? Hani... Ya yani 15 işte, dakikalık videonun ben sana boyutunu söyleyeyim 1 gigabyte. Nerede 1 gigabyte? Playstation'da. Ama işte 1 gigabyte'ı 1 gigabyte olarak yüklemiyordur onu Facebook'a işte. Bilmiyorum. Onu enkode ediyordur. Onu yapıyordur işte 40 megabyte. Ama chat'te yüklüyor onu biliyorum. İşte chat'te yüklüyorsa da bunu yapıyor yani. Bir şey yapıyor artık ne yapıyorsa. Evet valla şey açısından yani bu dediklerini sonuçta daha sonra da getirebilirler bu arada. Evet, evet. Yani bu sonuçta bu hayvan gibi bir alet zaten. Ondan şu anda ilk baştan baktığında gayet basit bir şekilde internet chat diye paylaşman mümkün. Twitch'te canlı yayın yapman mümkün. E, falan filan. Bu tarz şeyler yapabiliyorsun çok gayet rahat bir şekilde. E, ki bunlar bence şu an için çok süper. E, ve yazılımla zaten bunları geliştiriyorlar yani. Herifler o dediğin şeyleri daha belki detaylı bir trim stüdyo. Bir application yapacak belki. Ondan diyecek ki burada daha detaylı yapabilirsiniz trilmeniz, ıvır zıvırınızı. Belki şöyle bir şey olacak. Bunlar sen ne yaparsan yap, bu yaptığın çalışma hepsi PlayStation 4'te kayıtlı kalıyor. Bu arada. Hı hı. O videolar falan. Mesela. Mesela belki diyecek ki tamam USB takacaksın, o videoyu alabileceksin diyecek belki. Yani o da ne olacak mesela? Ee, kaç gigabaytta bunun hattesi ki? Bunu mu? 500. 500. Yani zaman ne yapacak o videoları? Evet doluduğunda şöyle bir şey var, büyük ihtimalle işte. E, Adını söyledi. Cloud denen muhabbet var ya. ya Cloud'a atıp sana işte. Cloud'a atacaksın yani. cloudun işte orada yerin dolacak. Cloud'dan para kazanacak. Bu kadar basit. E çünkü şu an öyle yapıyor Microsoft. Xbox manu öyle yapıyor. SkyDrive'a atıyor işte. SkyDrive'de yerin dolduğu zaman ne bakıyacaksın? Ne bakıyorsun hakikaten? İşte sıçtın. Sileceksin mecburen. Ya yani o da böyle bir depolama şeyi süzülüyor ama SkyDrive'deki yer olduğu zaman ya oradakini sileceksin ha. ya da indireceksin kendi bilgisayarına herhalde. Ondan sonra sileceksin. Bir şey yapacaksın ya yani. Ya da SkyDrive satın alacaksın. Yükselteceksin SkyDrive'ı. Bütün bunlara ihtiyacın olmadan bence burada chat diye paylaşıyor ama çok güzel. Mesela sen şu an bunu canlı yayın yapıyor da Twitch TV'de veriyor olabilirdin. Geekstra adı altında. Evet. Oradan da ama insanlar kim izleyebilirdi. <gülüyor> ha? Kim izliyordu? E Hayır ne, nasıl kim olurdu? Direkt Facebook'a şey koyuyorsun. Şu anda canlı yayın yapıyorum ben diye. Geekstra'ya atacaktın canlı yayın yapıyorum ben şu anda diye. Minnettin Geekstra'yı görenler aa neymiş diye girecekler Twitch TV'ye. Oradan izleyeceklerdi. Altta yorumlar yazıyorlar biliyorsun. O yorumları okuyabiliyorsun. Onlara cevap yazabiliyorsun. Cevap yazmak da kolay yani. Telefonuna application yüklüyorsun. Application hı hı. Oradan açıyorsun. Klavye olarak bunu kullanabiliyorsun. Yani hani oyun oynarken nasıl yazacağım diye düşünürsen. Buradan tık, tık tık tık yazıp göndermen mümkün. O yüzden gayet iyi bence. Şu anda YouTube, YouTube gibi application'lar yok. Evet. Ondan sonra... Ya çok da umurumda değil de neyse. Ee, sadece oyun... Konsolu aslında şu anda. Evet. Ekstra yok. Yani Amerika tarafında baktık gördük ki işte Netflix, Netflix var. Netflix var. Amazon Plus falan var. Ondan sonra. Ee, onlar tabii ki bizde yok. Ee, ama yani storu var. storedan oyun indirebiliyorsunuz. Oyun fiyatları mağazadan gidip alacağınız fiyatlardan daha ucuz. Yani işte 179 liraya Call of Duty falan alabiliyorsunuz. Bizde 250 lira. <gülüyor> yani mağazadan gitmeyi almaya kalktığın 250 lira gibi fiyatları var. İyi yani en azından dijital anlamda. Bir de dijitalin şöyle bir güzelliği var. E, disk aldığın zaman biliyorsun diski takıyorsun içine. Sen diski takar takmaz çatıktı diye yüklüyor zaten bu diski. Ondan sonra. E, ama ne oluyor? Eğer iki tane oyunun diskliyse Aha. bir oyundan diğerine geçmek için tabii ki yine disk arıyorsun. Disk tabii. takıyorsun içine. Eğer oyunun dijital alırsan dijitalin güzelliği şöyle tek tuşa basıyorsun. Sonra menüye geliyorsun. Diğer oyunu seçiyorsun. Çat diğer oyuna giriyorsun. Yok disk arayacağım, disk takacağım, disk çıkaracağım. Bu tarz şeyler uğraşmıyorsun. Bu da gayet güzel yani. Çünkü sen bir oyun oynarken arkadaşlarım başka bir oyuna geçtiğinde aa dur lan ben de geliyorum dediğinde tak diye basıp oraya geçmem mümkün. Şimdi şey olayından da bahsetmek lazım tabii. Ee, şey o Brotherhood muydu? Ne o? Ha şu kardeşlik evet. Evet kardeşlik olayı. O da ilginç ve güzel bir sistem bence. Ee, hani sen detaylarını benden daha iyi biliyorsun. Şöyle yani zaten şimdi sen PlayStation 4'ün alıyorsun eve de getirdin. Aha. PlayStation Plus üyeliği işte olan bir tane şeyini böyle açtın account'unu ya açtın ya da zaten var olan PlayStation'ten var olan account'u açtın oraya. Ee, bunun dışında zaten aynı PlayStation 4'teki hı hı. oyunları e, o PlayStation içine açılmış olan e, başka bir kullanıcıyla da oynayabiliyorsun. Mesela ben şimdi gittim bir tane American account açtım ya. Hı hı. American account açtım. Account PlayStation Plus üyesi değil ama e, benim oyunlarımı oynayabiliyor. Evet. Nedir o? Assassin's Creed 4 oynayabiliyor. Battlefield 4 oynayabiliyor falan filan. Bu tarz oynayabiliyor. Şimdi bunun bir benzerini siz başkasıyla da yapabiliyorsunuz. Nedir? Sen senin account'unu ee, o adamın PlayStation 4'ünde açıyorsun. O da senin account yani onun account'unda sen kendi PlayStation 4'ünde açıyorsun. Ondan sonra ee... ya karşılıklı likelaşıyorsunuz aslında. Gibi bir şey. Adamın yani sen şimdi kendini açtın ya arkadaşının PlayStation'ında account'una. Onu aktif olan yapıyorsun. Hani soruyor ya primary Hı -hı. olan hangisi olacak diye. Primary yapıyorsun onu. Tamam mı? Sonra e, arkadaşın da senin account'unu kendi PlayStation'ında primary yapıyor. Bunun üzerine ne olmuş oluyor? Onun account'uyla alınmış olan bir oyunu, o da kendi, sen de kendi konsolunda oynayabilir hale giriyorsun. Böylece mesela 179 liralık bir oyunu, beraber almış, almış oluyorsunuz, yarı yarıya. İkiniz de çekebiliyorsunuz kendi konsolunuza. Ee, yani satın alan çekiyor önce. Ondan sonra diğeri de onun account'uyla girip, aynı şekilde o PlayStation 4'ü çekiyor. Sonra kendi account'unu açıp, o kantta oyunu oynayabiliyor. Yani sonuçta bu legal bir şey. Evet, yani bunu bu tarz bir şeyin konusunda sıkıntı yok. Böylece siz yani güveniniz bir arkadaşınızla beraber ondan sonra e, oyunları ortak alabiliyorsunuz. E, ama nedir? Tabi şeyi bilmiyorum. E, multiplayer oyunlarda e, Hı -hı. bu geçerli mi? Yani? Battlefield 4 iki tarafta aynı anda açıp oynayabiliyor mu? Onu bilmiyorum. Ama single player oyunlar için en azından e, aynı olan için bu kadar para kim verecek single player oyuna demene gerek yok. Başka bir arkadaş, diğer arkadaşın da oynamak istiyorsa bu oyunu. E, ortaklaşa alırsınız yarı yarıya gelir. Yani 179'lar değil de 80 liraya gelmiş oluyor. 80 mi? 90 liraya gelmiş oluyor. Hı -hı. Veya işte ne bileyim 50 euro değil de 25 euro yasıtlanmış olursun bir oyunu. Bence gayet mantıklı güzel bir şey. Evet. Bütün oyunlar için falan da geçerli bu. Yani sadece hani büyük oyunlar için değil. İşte PlayStation Plus'ta yer alan indie oyunlar olsun. Diğer oyunlar olsun. Yani 50 lira da oyunlar olsun. Gayet güzel bence. PlayStation Plus üyeliğini ama öyle yapamıyorsun. İlla ki zaten ödeyeceksin aylık paranı. Yani onu da şimdi tabii mecbur bıraktlar Çünkü online oyun oynuyorsan PlayStation Plus üyeliğine ihtiyacım var. Hı hı. Almayadan giriş bile yapamıyorsun. Evet. Ee, PlayStation Plus ama güzel bir şey bence. Ee, çünkü PlayStation 3'ün varsa, PlayStation 4'ün varsa, hı hı. PlayStation Vita'nın varsa, PlayStation Plus üyeliğin olduğu zaman e, her ay mutlaka işte hem PlayStation Vita'ya hem PlayStation 3 hem PlayStation 4'ü yeni oyunlar çıkartıyorlar. Yeni oyunlar veriyorlar. Tamam mı? Ve gayet de güzel oyunlar veriyorlar. Mesela şimdi Ocak ayında PlayStation 4'de Don't Starve gelecek. Evet. Ee, PlayStation 3'e Devil May Cry gelecek. Mesela. Hı hı. O hani yeni versiyonu. Evet. Yani şimdi sen Devil May Cry oynamadıysan mis gibi işte aç, indir, oyna. Ve senin PlayStation Plus üyeliğin devam ettiği sürece o oyunu sen oynamaya devam edebiliyorsun. Vita evet. için de aynı şekilde. Mesela Vita'm var diyelim. Vita'ya da oyun çıkıyor. Çok evet. güzel oyunlar çıkıyor Vita içinde. Veriyorlar yani. Tak onu indiriyorsun oradan. Onu da oynuyorsun. Anladın mı? Yani bence her şeyi PlayStation olan bir insan için gayet Faydalı bir hizmet. Yani Xbox Live'da ne oluyor ki? Xbox Live'in para veriyor. Aynı parayı veriyoruz Xbox Live'a. sonra ne için? Online oynayacağım diye. Ama e, şeyden şikayetçi tabii millet. Hani Xbox'ta hani e, bedava oyun olayı nasıl oluyor bilmiyorum ama. Bedava oyun şöyle oluyor. Ondan ama yeni başladılar. Ve böyle çok bomtan oyunlar veriyorlar. Ve çok eski oyunlar veriyorlar. Ondan sonra ama şöyle bir şey var. Sen Xbox Live üyeliğin devam ettiği sürece oyunlara oynayabilir olmuyorsun. O oyunu sana veriyor bedava. İndiriyorsun. O senin oluyor artık. Şey olayı işte. Ben e, hani şuna gelecektim. Hani PlayStation'da güzel oyunlar var. Eyvallah. E, ne diyecektim lan ben? <gülüyor> Beyni gitti oğlum. Şunu kapat artık. Flow oynayacağım derken kendini kaybettin. Bir şey diyecektim. Hani bu Murat'ın da dediği bir şeydi. Ne diyecektim? Ee, şey diyecektim. Ne diyecektim? Eee... Ha, trophy'li. Ha. E. Şimdi Xbox'ta puan kazanıyorsun. Sen bu puanla kazanabile harcayabiliyorsun sonra. Değil mi? Yok be, harcamazsın. Öyle değil. Öyle bir şey diyor, diyor achievement dediğin şey senin ha. gamer puanı. O puan olarak orada duruyor. Ee, Ama Xbox puanı ya da işte money neyse altın ne denirse onun sana parasına. Artık normal parayla alınıyor. Hani onu veren işte bazı achievement'lerde onları veren şeylerin yok muydu oyunların? Yok hayır. Ya öyle bir sistem yapmaya çalıştılar ama o sadece böyle gold üyelerine özel işte bir şey yapmaya çalıştılar. Ama yani çok da tutmadı o. Hani oyun oynadıkça para kazan gibi bir şey yapmaya çalıştılar. Hı -hı. Ama o böyle çok tutmadı yani. Yani şeyin Xbox'taki achievement sistemi daha güzel bir sistem. Çünkü böyle kazandığın puanı direkt görüyorsun. Ondan ve böyle işte şu kadar puan kazan bu kadar puan kazandı diyor. PlayStation'da ise diyor ki işte bronz trofi kazandı. Böyle bir tane şey veriyor sana. Ederler. Ödül veriyor böyle. Yani de işte evet, Kupa veriyor. Kupa. O kupa da öyle achievement kadar tutmuyor, tamam mesela 20G kazandın diyor işte. Hı hı. Sonra. İşte şu achievement'ı yaparsan 50G kazanırsın pandemiyse. Olan kasıyorsun. Diğerinde yok silver kupa verdim diyor. Bir de şey var böyle orada eşiğe kadar puanın yazıyor tamam mı Xbox'ta? İşte mesela diyelim ki bütün oyunları oynamışsın, dana gibi oynamışsın, her bokunu tamamlamışsın. İşte hı hı. orada böyle 900 bin gamer puanım var. Anlaşıldı. Diğerine gidiyorsun. Level 7 5'sin üstün. Çünkü o senin level atlatıyor. Ne kadar trofe alırsan o kadar level doluyor. O senin level yansıyor? Mesela ben işte level 4'üm bir başkası level 3 falan gibi anladın mı? Hı. Ama level o kadar şey yapmıyor yani. Böyle i̇nsanın gözünde vay be falan dedirtmiyor. Aa, diğerine çünkü yazıyor 9000 game falan. Hayvan Elif ne oynamış lan bu kadar diyorsun mesela Açıyorsun bakıyorsun inceliyorsun. Vay be ona ne açıvıntılar açmış herif anlıyorsunuz mesela. Hayır, ben sanki çünkü e, Xbox'ı oynarken şey hatırlıyorum. Hani atıyorum bir DLC indireceksin tamam mı? Ee, hani o DLC'yi parayla indireceğine işte biriktirdiğin işte şuradan buradan açıvıntı yaptığında kazandığın 10G ile 20G ile hani toplayıp 80G yapıp bir DLC indirelim dediğimizi hatırlıyorum sanki. Yani işte onu diyorum ya bitiremediler. Yani bir bölümü uygulama yapmaya çalıştılar ama olmadı. ya yani Sonuçta bir e, Customer Loyalty Programı bu. Ne kadar çok oynuyorsan e, o kadar bir şey e, evet. bir avantaj sağlayabilirsin ki zaten e, o kadar zaman harcıyorsa o adam işi gücü yokmuş yani. Buna, buna para Yok, harcayacak canım. demek yani. <gülüyor> Anladın mı? Adamın hayatı buymuş. Evet. E, Valla yani sonuç olarak ben gayet memnunum. Bu arada PlayStation 4'ü alana kadar içim çıktı. Evet. Ondan sonra... Zaten bir önceki podcast'te zaten senin kulağına bir çınlattık. Ha. Ee, yani bilmiyorum. Yani Flow oynamak için <gülüyor> PlayStation 4 almaya değer mi? Aa, Flow için almadım ben PlayStation 4'ü tabi. <gülüyor> ya nasıl? 4 oynamak için aldım. Assassin's Creed 4 oynamak için aldım. Ayrıca e, Next Gen konsol... olsun diye olsun diye aldım yani evet. Çünkü artık oyunları yani madem çıkmış bir tane alalım. Ulan dünyada herkes aldı. Biz alamayacak mıyız yani? Bir de işte böyle Türkiye'den alacağız diye kastık. Ondan sonra ne ya işte Sony yüreğece garantili olsun. İşte o adamlara katkısı olsun. Bilmem tane falan diye yani. Ama içimizde çıktı alana kadar. Hakikaten çok zor oldu. Çünkü yani Türkiye'nin tabii bir sürü fırsatçı dolu olduğunu unuttuk yani bir yandan da. Ondan sonra e yani o konuda da hakikaten biliyorsun ben çok böyle sinirlendim bir ara. Bayağı da böyle bir son iki hafta bayağı stres yaşadım. Gereksiz yere. Yani şöyle bir elimizi kolumuzu sallayarak gidip alamadık konsolu yani. Bir, De yani i̇lla bir kavga gürültü ondan sonra alabildik konsolumuzu. Yani o konuda da yani gayet ben sana çok da böyle başarılı bir çıkış yapamadılar Türkiye'de. Ama e, hani sonuçta şeye baktığın zaman global anlamdaki şu an e, konsol savaşı durumuna baktığın zaman hani e, Xbox bayağı bir... E, Zayıf görünüyor şu an PlayStation. Yani PlayStation. zayıf görünüyor ama az, ortalıkta da işte stok yok. <gülüyor> hani yani insanlar da alıyorlar. Mesela geçen şey oldu. Böyle Amazon'u takip ediyorum ben Twitter'da. Hı -hı. Böyle şey yazıyor. İşte Xbox One stoklara girdi diyor tamam mı? Hı -hı. <gülüyor> yani Xbox One stoklara giriyor. Aynı bit gün bitmiyor. Bitmesi aynı gün bile değil. Bitmesi 3-4 saatte bitiyor. PlayStation 4 stoklara giriyor. O da 3-4 saatte bitiyor. Yani ikisini de alan var yani. Tabii, tabii. İkisini de bekleyen, ikisini de almak için ondan sonra böyle hazırda bekleyen insan var. Ki Xbox'ın 100 dolar daha pahalı olduğunu düşünmen lazım. Zaten şey, e, o PlayStation şey Sony Entertainment Amerika mı ne? Oranın e, müdürü, genel müdürü şey diye röportaj vermişti geçenlerde. Benim hala PlayStation 4'üm yok. Ha evet, başkası alabilsin diye ben almadım evet, muhabbeti abi. Evet, bana Öyle bir e, yalandan duygusu sömürüsü de yap yapmış. PR yapmışlar <gülüyor> <gülüyor> Evet. Vallahi bizde işte öyle çalışmadı. Yani keşke Türkiye'de de öyle çalışsaydı. Yani ben al alabileyim diye başkası başkası alsın diye ben almayayım falan muhabbetiyle Yani çünkü abi gittik bak ben sabah Gece satışına gitmedim tamam mı? Hı -hı. Gece satışı yaptılar. İşte Teknosa'da yaptılar. bile de Mediamarkt'ta gece satışı yaptılar. Hı hı. Ama ondan önce biliyorsun bir haftasında yani bir hafta öncesinde satışa çıkmadan önce bir sürü dedikodu, bir sürü haber, bir sürü artık şey forumlarda orada burada işte ona sonra konsol satıyorlar. 3 gün önceden sattılar, 5 gün önceden sattılar. İşte böyle şeyler satıldığına dair faturalar bilmem ne ortalıkta gezdi. Biliyorsun Multiplayer'de haber yaptıldı ondan sonra MediaMarkt önceden konsol sattı diye. Böyle faturasını falan fotoğrafıyla böyle ee, işte hani yani işin şeyini ayarlayarak e, kontrol edemediler küçük. anladın mı? Yani Sony, Eurasia ne yazık ki çok desteklesem de bu konuda e, yani biraz elini yüzüne bulaştırdı. Şey mağazaları yani satışını yapan yerleri kontrol edemediler der. Anladın mı? Kont edemeyince sonra işte el altından satanlar işte eşine dostunu ayıranlar zaten az gelmiş olan stok. Ondan sonra bir de böyle yok o ayrıldı yok bilmem ne oldu yok sporçular satın aldı falan filan derken yani herhalde konsolu almak isteyenlerin ilk gün %20'si falan konsolu alabildi. Geri kalanlar spotçuydu zaten fırsatçılar spotçular ondan sonra işte falan filan böyle adamlara gitti konsol yani. Peki, Aynı sonra... gün içerisinde sonra bir baktın giriyorsun gitti gidiyor sahibinden e 2500 liraya 3000 liraya konsol satıldı. Şaka gibi 3500 liraya gördüm ben en son PlayStation 4. 3500 liraya Bitli satıyorlardı. Miydi? Yoksa, bitti miydi yoksa? Bitti ya direkt satış fiyatı. Sony yürüyüce garantili diye. <gülüyor> yani ayıptır anladın Ayıp mı? Hani, çok, ben mesela ben de alamasaydım ben çok barbi çağıracaktım yani. Çünkü asıl almak, almak isteyen adamın alamaması e bunun yani bu senin sorumluluğundur. Sen bunu sağlaman gerekir. Bu mağazaları sen kont edemiyorsan bu adamlara nasıl iş yapıyorsun zaten? Ya da madem stok az geliyordu hı hı. diyecektin ki sadece Sony Center'ları satıyorum ilk stok. Yani. Sonrası senin dükkanın sonuçta. Sadece Sony Center'dan ben bu işi yapıyorum. Ondan sonra ee, ...sadece oradan alabileceksiniz. Veya işte ön sipariş açılsaydı... ...ön sipariş çalışması yapmadılar mesela. Ama herkes ön sipariş vermiş zaten gitmiş Sony Center'a. <gülüyor> Bütün herkes... ...ya baba sen bana ayırırsın demiş. Kapora vermiş millet falan. Böyle saçma sakçalar şeyler olmuş yani. Hani Türk insanı... ...onan gitmişler. Kapora ödendiysen... Ya de. biz Kayseriliyiz falan hani böyle ya. kanka çıkmışlar falan. Veya işte zaten adam hep gittiği dükkansa... ...dükkandaki tanıyorsa sen bana ayırırsın bir tane falan havasıyla. Evet. Halbuki ön sipariş açacaktın. Millet hemen alacaktı ön siparişte. Ondan sonra bitti mi bitti. Yani böyle ya ne bu kadar koşturmacı olacak ne bu kadar stres yaşanacak, ne bu kadar dedikodu dönecekti. Az. Şimdi diğer stok ocağın 15'ine giremiş. Mesela ocağın 15'ine kadar bekle babam bekle yani. Alamayanlar patladı. Ben ilk gün işte gittiğim isteğe parka sabah e, almak için. Hı -hı. onda açılıyor alışveriş merkezi. Hı -hı. Tamam mı? As, gittik işte ben git 9'da falan kapısındaydım. Kapısında Hı -hı. bekleyen 4-5 kişi vardı. Tamam mı? İşte bir tane genç bir çocuk var, bir tane annesi çocuk da bekliyor falan filan. Dedim bunlar PlayStation 4 için bekliyor, belli yani. Sonra PlayStation 4 almak için gelenlerin sayısı artmaya başladı. Böyle tipinden belli ama yani böyle herif gelmiş PlayStation 4 almaya. Hı -hı. Tabii şöyle bir şey oluyor. 9 9'la 10 arası biliyorsun sonuçta i̇şte alışveriş merkezinde çalışanlar alışveriş merkezine giriş yapabiliyorlar. Tabii. Sen bekliyorsun anasını. Evet biz bekliyoruz işte. Eee 10'da açılacak içeri koşacağız. Bir tane PlayStation 4 <Gülüyor> kaparız herhalde. Çünkü ben en en öndeydim zaten. Hatta kapıdan ikinci ben girdim. Öyleyim ben sana. O şeyden, alarm şeyinden, güvenlikten ikinci ben geçtim. Depar atıyoruz. Öndeki çocuk koşuyor. Ben de arkasından koşuyorum. Yanından da o velet koşuyor. Ha diye böyle. Niye koşuyorsun? Biz... Abi şey World işte. War Z yani. Öyle ben sana. Koşuyoruz tamam mı? Nasıl koşmayayım lan? Millet nasıl biliyorsun böyle arkamda kaç kişi daha vardı bekleyen. Böyle kapının önüne böyle <gülüyor> baskı yapıyoruz böyle açılsın da girildi falan diye. Arkadaş koştuk ya. koştuk koştuk. Teknosoya koştuk direkt tamam mı? Teknosoya bir girdik şey kasanın önünde kuyruk var. Böyle. Müdür diyor ki bitti. konsol. PS4 bitti. Lan nasıl bitti? Biz girdik zaten ilk önce şey, Auschwitz merkezine yani. Hani müşteri olarak. Hı hı. ilk önce biz girdik. Bu adamlar nereden çıktı? E i̇şte onu bir geçe girdiler. Nereden girdiler lan? Nerede? Arka kapı mı var oğlum? Nereden girdiler? Böyle. Millet bağırıyor tamam mı? Nereden girdi bunlar? Bunlar kim? Aa, siz işte bilmem ne yapıyorsunuz. İşte eşinize dostunuzu ayırıyorsunuz. Böyle çıldırdı mı insanlar? Yani böyle çünkü gelir gelmez. Koşmuşuz o kadar. Millet dalmış zaten. Çoktan. Yani böyle adilikler oldu anladın mı? Çünkü sen alışveriş merkezinin çalışanına bunu satmayacaksın bir kere. Alışveriş merkezi çalışanına sonra kendi dükkandaki çalışanına falan bunu sattırma, satmayacaksın abi. Diyeceksin engel koyacaksın yaz. Alamazsınız. Siz alamazsınız. Ne siz alabilirsiniz ne eşiniz dostunuz için alabilirsiniz. Bu sadece müşteri alacak bunu diyeceksin. Zaten stokat. Ne oldu sonra onlar alıyorlar. Aldılar. Sonra işte internette 3500 lira. <gülüyor> sen nasıl aldın peki? Ben. Sen de eş dost muhabbeti yaptın mı bunu almak için? Yaptım. Evet. Evet mecburen ne yapayım ben eş dost muhabbeti yapmamak için önce Teknosa'ya koştum Hani de hakkımla alayım diye <gülüyor> ki, ki alırdım hayır ki alırdım abi orada o herifler 9-10 arası giren alışveriş merkezinde çalışan adamlar olmasa alırdım yani çünkü ikinciydim mağazaya giren 8 tane gelmiş zaten 8 tane bir tanesi alacaktım. <gülüyor> abi olacaktım. mağazaya 8 tane gelmiş kadar saçma bir şey de var mı yani? Ya yok tabi de yani hani tamam 8 tane gelmiş 8. ikinciye alacaktım ben. Ya İstinye ben. Park bir de tamam mı? E işte. Zaten yani, her her teknosaya gitmemiş. Çünkü şöyle bir gerizekalık yapılar. İşte yaptılar. o da ayrı bir gerizekalık değil mi yani? Evet gerizekalık. Bunun teknosası var, satürnü var, işte bilmem nesi var. Tabii canım yani yetmiyor işte. E çünkü al. Yani az... Bak, madem bin Türkiye diyelim ki bin tane girdi, değil mi? atıyorum evet. Hani o zaman o bin tane ön siparişi sen, kendi siten üzerinden sattın değil i̇şte mi? İşte onu diyorum ben de. Diyorum ya siten son center üzerinden sadece satacaktın ilk, ilk şeyi. Ondan sonra insanlar gidecekti sadece oradan alacaklardı. Ha. Ama şimdi az stok olduğu için de belli noktaları verecektin. Bir de internet üzerinden satar. Ya da tek bir tek bir şey, şeyle anlaşıp ya da sadece işte atıyorum ha, tek masayla. Ama onu da yapabilsin. Sadece... Çünkü ee, diğerleri bozulur falan diye yapamıyorsun onda. da. Herkese vermeye çalışmışlar. Yani herkese vermeyecekti o zaman. Diyecektin ki bu ilk stok çok az. Herkese verilir mi oğlum? Herkese verilir mi? E zaten herkese vermek de şöyle oluyor. Tekno diyelim ki 1000 tane verdin zaten. Tamam mı? Aha. Bunu aldığımız zaten 100'den fazla dükkanı var. Bütün Türkiye'de. Aha. Yani 100 dükkana dağıtsa zaten bir dükkana 10 tane düşüyor. Anladın mı? Anladım. Yani işte ben de, bir de diyorum. Bir de gittiler şey yaptılar... Hem İstanbul'da hem Tekno, e, Ankara'da gece açılışı yaptı. Bir de yani stok yok gece i̇şte açılışı yaptılar tamam aynen, mı? Aynen. Hani ailenin yok içmeye atla gidersin çelişmeye hakikaten oldu. Bir de böyle bir <gülüyor> sürü yerde yaptılar. Sonra, ve o teknosoları da işte kaç tane vermişler? 75 tane mi ne verdiler teknosoları tamam mı? Adam yani düşün e, 7 tane dükkanına işte veya 10 tane dükkanına dağıtabileceği konsolu tek dükkanda toplayıp gece satışında dağıttı, sattı falan filan. Made işte gittin. Aa sonra Tekno Taksim'de Meydemart'ta evet. gece açılış yaptılar. Lan bir kuyruk vardı. Fotoğraf aldığını biliyorum. Eşek kadar. Kimse alamadı. Zaten kaç tane olacak? 50 tane falan olacak konsol. Sıkıntı çok büyük şeylik, gerizekalılık oldu yani. Neyse ya ben de sonuçta sektörün içinde olan bir insan olduğum için sonra bir şekilde kendim bir tane buldum. Ama yani benim gibi olmayanlar için çok büyük sıkıntı oldu. Diyorsun. Zaten olan şey bir sektörün içinde olmayı bıraktım. Zaten sektörün içinde olan adam da zor buldu bu arada. Onu söyleyeyim. Yani ben de bulacağım diye içim çıktı. Ee, o kadar halbuki Sony'den bir Sony'i tanıyorsun. Yok binden tanıyorsun. Yok diğerler onunla bununla iş yapıyorsun. tut mesela. Ne olursa ben bile zor buldum. Ee, yani beğerse alışveriş merkezinde adam tanımak gerekiyormuş. Aynen. Alışveriş merkezinde çalışan temizlikçi göndersen alırdı işte. 29'da giriyor içeri. Gidip orada Teknosa'ya gir kuyruğa diyecektin. değil mi? Yani. Öyle. İşte yani yüksek Türkiye'de, yerlerde de, alçak yerlerde de dostların yüksek olacak. yerde olan dostun bu işte bir işe yaramadı ben söyleyeyim. Alçak i̇şte, yerde olanlarla işte. <gülüyor> hem şey yüksek gibi. yerde olacak hem alçak yerde olacak ki bir faydası olsun. Adamlar ne güzel yurt dışında giriyorlar. Mesela gece satış oluyor değil mi? Ha. E, tamam sabahtan adam gibi kuyruğuna giriyor, götü donuyor, geceye evet. kadar bekliyor ama konsolu alıyor. Yani çünkü puan işte sıra ver numarası veriyor. Binden yapıyor. Hani Eliforda Gapsan diyor ki zaten yüzüncü kişiye kadar olan alabileceğiz. Sen boşuna bekleme diyor mesela. Yok bizde böyle şeyler. Yani, olmadı. Neyse. Yani içimi de döktüm. Eh, oh, <gülüyor> Bu konuda mı? içimi döktüm. Yani ben daha iyisini keşke olsa diye isterdim. Ee... Biz daha iyisini hak ediyoruz Saygın? Ya, biz daha iyisini hak etmekten çok yani biraz daha iyi yönetilseydi bu kadar dedikodu falan çıkması gerekmiyordu anladın mı? Yani dedikodu çıkması çok kötü oldu. Adetler konusunda dedikodu çıkması çok kötü oldu. Çünkü biliyorsun bizim insanımızın böyle ağzına yapıştı mı? Hayır bir de dedikodunun, dedikodunun iyi veya kötülüğünden ziyade şey var. Yani bu bir tarafı tamamıyla savunmaya çekiyor tamam mı? Evet. Bir tarafı da işte hani o gereksiz şey tamam, e eleştiriye, eleştiriyesi eleştiriye sokuyor. Şimdi hani... Kimse Türkiye'de tamam mı hani tamam böyle bir şey olmuştur tamam mı az stok vardır ama biz işte hani bütün e, ticari e, partnerlerimize işte hani ya yardımcı olmak için işte azar azar dağıttık bu yanlış bir stratejiymiş kusura bakmayın demeyecek tamam mı? Tabii ki. Sony de demeyecek bunu. Teknosa'da biz de hani e, hani onları zorlayıp da 100 tane değil de 200 tane almaya çalıştık e, şey ama hani hiçbir faydası olmadı demeyecek. O yüzden onlar kendileri, kendilerini savunmak için hani yağ gibi üste çıkmaya çalışacaklar. Yani bütün savunma stratejisi buna dayalı çünkü. Evet. Ondan sonra yok işte. Hayır zaten başından o dedikodu nasıl çıkmış abi? Yani bu dedikodu nereden çıkmış? Şeyden, Sony Center'lerden çıkmış tabii ki. Zaten ASTOK geliyor. Bulamayacaksınız, edemeyeceksiniz diyen tipleri alıp kafasına vuracağım bir tane. Yani tamam pazarlamanın ya bir bu, bu stratejisi bilginin... var ama hani bu yanlış pazarlama bence. Ya evet bu da, bu da pazarlama pazarlaması edersin Yani bunu pazarlama olarak kullanıyorlarsa yani çok büyük ayıp ediyorlar. Tabii ki pazarlama olarak kullanacaklar abi. Yani. Ya evet ama yani işte azalet geliyor. Girip alttan bıyık altına sırtmakla olacak bir iş değil. Yani burada sen müşterini mağdur etmiş oluyorsun. Yani müşteriyi mağdur edip sporcuya para kazandırıyorsun anladın mı? O zaman keşke 2500 liradan satsalardı konsolu. Yani 1400 liradan işte iyi fiyat yaptık demenin hiçbir anlamı ki. Kimse alamadı ki 1400 liradan. Yani 2500 liradan sattı herkes aldı. Hani adam beklemeyeyim diye 2500 lira verdi konsolu. Yazık değil mi o yüzden? Yani şimdi yarın öbür gün tamam bu gitti gidiyor da işte e, atıyorum e, 3000 TL'ye e, konsolu satan adamın kardeşinin işte bil, bilmem ne e, Sony Center'ın müdürünün şeyi olduğu kankısı olduğu ya da işte ne bileyim dayısının oğlu olduğu öğrenilse biliyor Hiçbir şey olmayacak Türkiye'de. Bunun şeyi yok çünkü. Ya tamam olmayacak da zaten onsa o da çok önemli değil yani. Hayır Olabilir. yani şey yani ben değil. Ben de aldım. Tüketici de... ben de satabilirim 3500 lira yani. Ha. Ne olacak ki? Hayır işte. Satardım, Tüketicinin, iki tane daha tüketicinin tüketiciye saygısı yok mu? E tabii canım Şeyin o yok zaten. Ya, o yok ama. Satıcının dolayısıyla hiç yok. Anladın mı? Tamam. Bunu, bu adamların zaten yok saygısı da. Ondan sonra yani Biraz şeyi kontrol edebilmek gerekiyordu. Ee... Ya edilmesi gerekiyordu tabii canım. Ona zaten bir şey demiyorum. Yani senin firma olarak sonuçta tüketimine saygın olduğunu düşünürsek. Yani, yani hani ben satayım de. İşte ben onu Çünkü hep öyle düşünüler. Yani çünkü mesela işte Teknos'a. E yani Teknos'un umunda mı spotça mı sattım müşterime sattım. Oo ben sattım. Evet. Ben geçirdim. Oh benim benden çıktı ya. Oo oh, tamam ben faturasını kestim gönderdim. Benim için önemli Aynen. değil kime sattım. O senin için önemli değil de. Yani ben alamadım. Yani asıl oynamak isteyen adam alamadı. Orada senin işte çocuğuyla elinde koşa koşa gelmiş şu an kadın alamadı mesela. Bir daha senden almayacak belki. Sen kendi şeyinde düşünürsün. İşte ben ben de onu diyorum bak. Hani Türkiye'de Yapıcı olmuyorsun yani. Kırıcı oluyorsun. Ee, şey hani mesela başka ülkelerde Amerika'da, Kore'de vesaire gibi ülkelerde mesela internetin gücü e, hani bariz bir şekilde hayat, normal hayatta hissediliyor tamam mı? Evet. Hani burada hani daha doğrusu yeni veya eski medya diyelim buna. Yeni veya eski medyanın gücü klasik anlamda hani tam e, her yerde çok %100 bağımsız bir medyadan bahsetmek... E, Güç ama hani bağımsız medyanın objektif perspektifi ve kredibilitesi üzerinde kurulmuş olduğunu varsayarak konuştuğumuzda hani bir topluluğun e, okuyacağı, bir kitlenin okuyacağı bir yazı veya bir e, nasıl desem bir izleyeceği bir videonun yapacağı etkiyi firmanın düşünüyor olması lazım. Hmm. Çünkü eğer kaynak e, şey bir kaynaksa, güvenilir bir kaynaksa evet. veya işte birden fazla insanı etkileyebilecek bir kaynaksa seni dolayısıyla seni etkileyecek anlamına geliyor bu. Yani ben eğer e, atıyorum e, Facebook'ta e, 5000 follower'ım um varsa ve her follow e, her yazdığım şey işte atıyorum e, 2000 like alıyorsa evet. benim postladığım her şeyi en azından 2000 kişi e, şey e, katılacak evet. demek oluyor. Hani fikirlerime e, en azından e, bir Allah Allah bu herif ne diyor diye bir düşünecek demek oluyor. Onların fikirlerini etkileyebiliyorum demek oluyor. Evet. Ve benim ilgi alanımda oyunsa, değil mi? Evet. Benim takipçilerim de oyun olacaktır. Aynen. Oyuncu oyun olacaktır ve benim hani PlayStation Kaka dediğim zaman onların e, fikirli yani şey e, fikirli, fikrini etkileyebileceğim 2000 tane en az adam var demek. Evet. Bu da belki senin 2000 tane konsol satışını engelleyecek. Engelle, evet. 2000 tane e, belki de il, e, 5 e, sene içerisinde hani 10.000 tane oyun satışını engelleyecek. Evet. Değil mi? Az bir buçuk şey değil bunlar. Az değil tabii canım. Ama Türkiye'deki mantıya direkt e, hani tamam çok büyük bir genelleme yapıyorum. E, ama Türkiye'deki saldırı ve savunma mekanizması hep karalama üzerine olduğu için... Ben bunu yaptım. Hayır. Evet. Sen aslında önce sen bunu yaptığına geliyor. Evet. Yani bir tarafın çekilip de sorumluluğu üstüne alması veya kendi lehine mantıklı bir çerçevede kullanması gerekiyorken kimse bunu yapmıyor ya da yapamıyor. Yapamıyor işte. Yani mesela bu ilk fiyatın açıklandığında PlayStation 4'ünün Türkiye'deki fiyatını biliyorsun, 1400 hı hı. lira diye. Millet etmediği lafı bırakmadı tamam mı? Hı hı. Twitter'dan o an sonra Mustafa, Mustafa iyi de işte PlayStation şey, ürün müdürüne. Yapmadı, etmedi, lafı bırakmadı insanlar. Yani Hı -hı. Hatta böyle yani arkadaşına konuşurmuş gibi. Böyle abuksuk konuştular adama. Tamam mı? Ya yani ulan işte ve hesaplar yapıldı, bilmem yapıldı. İşte adama sonra şirket bilgileri sordular. Sanki şeymiş, CEO'suymuş gibi şirketin. Abuksuk sorular sordular. Hesap sordular yani. Ya yani şimdi sen niye adama hesap soruyorsun? Adam sana seni insan yerine koymuş. Tamam mı? Hı -hı. sonra ve fiyatını açıklamış. Olabildiğince de cevap vermiş. Yani hani bu iş evet. bakın böyle oluyor. Bu yüzden bu fiyat böyle oluyor diye sana açıklamalarını bulmuş. Seni insan yerine koyup değil mi? Sen git, gidiyorsun böyle sanki babanın Allah'ın şeymiş gibi. Evet <gülüyor> Allah'ın Onansırı... Babammış gibi, şeymiş gibi kan kankanmış, arkadaşımmış gibi. Tokat falan yapıyorsun herhalde. Hadi be hadi öyle değil derim falan saçma Saçmasak hareketler yapıyorsun yani. Yani sen niye böyle bir can adamını Adamın söylediğinde saygı çerçevesinde cevap vereceksin. Cevap veremiyorsan da tamam peki eyvallah diyeceksin. Susacaksın ya. Yani. Yok Aynen. illa üstüne ikna üstüne gitti. Mesela bu çok sonra hakikaten e, kötü bir şeydi. Ve ben orada mesela sonra, elinden gelince de destek çıktım. Niye? Çünkü yani destekçi mi? Çünkü adamlar güzel işler yapıyorlar bak. Hayır yani ezme veya işte yani ezilmeme güzel... üzerine bir yarış olarak düşünüyor nedense herkes internetteki ya, çok e konuşmaları ve tartışmaları. Gidiyor diyor ki Amerika'da 400 dolar." E git oradan o zaman. <gülüyor> yani tamam mı? Yani hakkında insanın böyle eee çağrısı geliyor anladın mı? Anlım insanın barf çağrısı geliyor. Yani sen beğenmiyor musun arkadaş? Beğenmiyorum. Cidden o zaman Amerika'dan alıyor. Yani yeter anlasını satayım. Senle mi uğraşacağım ben? Ama ben söylemişim. Uygun fiyat yapmak için ondan sonra çalışmış. Eminim ki çok çalışmışlardı. Çok uğraş vermişlerdir. Hem euronun bu kadar arttığı bir dönemde. Ondan sonra ee, böyle bir fiyattan vermek için bence gayet sonra bayağı emek harcamışlardır. Onu geçtim. Çıkışında Türkçe oyun desteği verildi. Ondan sonra yeni bir konsol çıkıyor ilk defa. Kaç kişinin alacağı ne kadar satacağı belli değil. Ve ondan sonra sen Türkçe oyun çıkarıyorsun onun yanında değil mi? Hı hı. Bunlar çok önemli şeyler. Bunları kimse görmüyor. Ondan sonra siz hayvan gibi şey para kazanıyorsunuz. Marginası çok yüksek. Ondan işte Sony bizi kazıklıyor. Ya bırak Allah aşkına ya. Yani 200 Avrupa'dan 200 lira, 300 lira daha pahalı diye bu kadar lafını ettiler. Ha nedir? Ben de eleştiriyorum. Ben de işte bu konsol çıkışı konusunda mesela tamam ben de konuştum. Ama yani yeri geldiğinde de ona sonra hakikaten hakkını vermek lazım karşındakine. Vermek lazım. Neyse ama bir yandan da şöyle bir gerçek de var hakikaten Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinden çok yüz göz olmayacaksın. Bir iş yapıyorsan. Hayır yani insanlarla yüz göz olmayacaksın. Abi. Hayır. İnsanlarla yüz göz olacaksın tabii ki. Ama şey olmayacaksın yani. Ya e... Türk insanıyla olmayacağım ben size. Bir tarafın tamam mı yani? şey seviyeyi koruması lazım ve bu maalesef ki sorumluluk şeyde düşü e, kurumsal e, firmalara düşüyor seviyeyi koruma. E, tamam işte vereceğin Ajansı'na o ilgilenecek. Heh. Sen hiç kendi kişisel hesabından, mündem hesabından kimseleri muhatap yani, olmuyor. bu hani aslında katma değeri olmayan işler tamam mı? Hani senin oyununun daha iyi çıkmasına ya da senin daha ucuza konsol almanı sağlayan şeyler değil. E, sosyal medya üzerinden sana işte güzel cevaplar vermek, ona zaman ayırıp Tabii canım işte... o sadece şey yani hani o? E, ha. insan ondan sonra... Karşindeki Laf yemek de... için yapılan bir şey Laf aslında belirli noktadan sonra tamam mı? Karşındaki hani... düşünüyorsun abi? Yani evet. diyorsun ki bu adam PlayStation ha, ha. seven bir adam. Doğru. O sonra... mantıken senin dediğin doğru. Müşteri tamam mı? bu. Müşteriyle müşteri ile, cevap hani bana bir soru soruyor. Müşteri memnuniyeti cevap için ha, Müşteri evet. memnuniyeti için yapılması gereken bir şey. Evet. Ama, ama yani işte de... saldırı ve hani. E şey kışkırtma üzerinde bir, bir diyaloğa girdiysen. Yok girmiyor Hı. öyle bir diyalog yok zaten. Hayır işte. Müşteri müşteri giriyor ona. Müşteri giriyorsa o diyaloğa bu Cevap vermeyeceğim bırakacağım. Sen sadece hani şey laf yememek için devam ettirme evet, konumda yani işte. kalıyorsun. Evet Ya da hala hala tatmin etmeye çalışıyorsun karşılığında. Tamam mı? Yani o zaman ne kadar sert gelirse gelsin. Sen hala alttan alarak diyorsun ki bakın şöyle böyle hani hala cevap veriyorsun mesela. Hayır, o ben i̇yi niyetini şey, süslüman ediyor karşı taraf. Kesinlikle şeye katılıyorum hani müşteri her zaman haklıdır. Hani müşteriye her zaman için hani değer vermek lazım. Sonuçta sen ekmeğini onlardan kazanıyorsun. E tabii ki. Ama şunu da bir gerçek. Sonuçta bir ekonomi arz talep üzerinde kuruluysa tamam mı? Senin arzu ettiğin şeyleri de şey senin talep ettiğin şeyleri de biz arz ediyoruz sana konumunun evet. de biliyor olması gerekiyor. Yani, ben oyunu ben ben benim lan müşteri ben işlerimi yaparım havasında takıldı mı? O zaman karşı tarafın işini zora sokuyorsun. Yani sen tamam e, batırdın beni işte e, ben de yapmıyorum oyun. konsolu. Aynen. Ne yapacaksın? Neyse yani işte vay trafi kazandım yapmıyorum arkadaş oyun mu yapmıyorum bu işler bu işlerde işte biz tabii daha iyi durumdayız ya yani yurt dışında da tabii ki benzer şeyler yaşanıyor ama e, ya işte biliyorsun bu e, YouTube'daki işte yok felişe değin videoları olsun hmm. binler videolar olsun Alt, altta ne küfürler geliyor gırla küfür gidiyor türe türe. yani ama nefler onu idare etmesini, bulmuşlar bir şekilde yolunu çok takmıyorlar. Yani <gülüyor> hani veya işte ne bileyim farklı farklı onlarla ilgili mesela hep bu şey komik e, kontarlı şeylerde hep böyle sorular soruyorlar işte YouTube videolarında gelen yani yorumlara nasıl karşılıyorsunuz falan filan diye. Will be'den falan sorular soruyorlar da yani YouTube'da da şimdi bir iş yapıp koysan eninde sonunda küfürüyorsun yani. Tabii çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Ondan kaçınıyor. Hani Adam şey, sırf küfür oraya geliyor. Şey mantığına da hani şey, e, hani %100 katılmamakla beraber hani bazen belki de böyle düşünmek lazım. Hani e, Kevin Smith veya işte e, işte diğer podcastçiler mesela. O ne olur. Bilmiyorum. Sen şey ayarlamışsın. E, timer ayarlamışsın. Böyle bir şey ayarlamadın ben. Neyse. Hı. Hani diyor ki. Arkadaş, ben bu podcast'i sana e, yani ben yapıp internete koyuyorsam ve sen bunu para ödemeden tamam mı? Ha. Dinleyerek keyif oluyorsan, sen benim verdiğimle itinmek durumundasın abi. Evet. Bana ne bok atıyorsun, ne çamurat yani ne bok atmaya, ne çamur atmaya hakkım gidişten. var. Müşterim değilsin, bir şeyim değilsin. Aynen. Ha, şimdi burada tabii ki e, Sony e, ile müşterinin bir şey e, müşteri ve satıcı durumu söz konusu. Ama orada da sen e, potansiyel bir müşterisin, tamam mı? Ürünü eleştirebilirsin, satış biçimini eleştirebilirsin. Ama sen o ürünü almak istediğin sürece satmak istediğinin de, istediğinin de e, şey e, isteklerine saygı göstermek durumundasın. He. Satmıyorum lan sana. Satmıyorum lan. <gülüyor> Sporçuya satacağım. <gülüyor> Benim, benim, da, benim, benim amca, amcamın oğlunun işte gitti evet. gidiyor da dükkanı var oraya satacağım. Ben al, alacağım diye içim çıktı aldı, aldım ya bunu. Ofise geldim bizim satıştan anan <gülüyor> sonra bir tanesi diyor ki evet. ben de aldım diyor işte. Aslında. E nerde falan o sattım bile diyor. <gülüyor> Elif almış sana tamam mı ha. 3500 liraya satmış abi konsolu. Yani diyor ki şimdi diyor keşke iki tane alsaydım diyor. Oha so yani bu, bütün stok bu böyle tiplere gitti yani anladın mı? Evet saçmalık yani. Yazık orada almak isteyen hırsız adam alamadı. Yani şimdi de ben yılbaşı öncesi ya. Çok boktan oldu yılbaşı öncesi. Mesela diyorum ya bir tane kadın vardı yanında çocuğuyla. Böyle nasıl bağırıyor biliyor musun? Üçte siz eşinize dostunuza sattınız tabii bilmem ne yaptınız. işte bu adamlar nereden çıktı biz geldik önce nasıl satıyorsunuz? İşte ne biçim adamsınız? Aa, sonra böyle şey o rezil olsun. Koyuyorsunuz internet sitelerinize. Nasıl şimdi yanarda şimdi bilmem diye, geliyoruz. Kimsede yok stok böyle şey olmaz olsun falan filan. Böyle bağırdı çağırdı gitti kadın. Haklı çocuğunu alacak yılbaşı hediyesi alarak. Alamadı. Yani. Öyle yazık. Çok konuştuk. Çok konuştuk, evet kapatalım bence. <gülüyor> bardık çardık yine. Evet. Bir ilk bakışında, <gülüyor> ilk bakışında ilk bakışında bardık çardı. İlk bakışı gibi de olmadı, bir tuhapse şey oldu. Evet. Stres attın mı peki? Yani, neymiş stres, atmamla alakalı bir şey değil tabi de. Daha iyisini istememle alakalı zaman geldi. Rahat mı? Her zaman, her mı? zaman, ha? Her zaman daha iyi şeyler eridi mi? Bu en uzadı mı? Baya bir bak olmadı. Evet, hayır ben zaten konsolu aldığım için. Evet, sen aldın, sen hallettin işini. <gülüyor> ben nasıl işim ama emin ediyorum konsolu aldıktan sonraki o rahatlamayı yani görmen lazım tipi mi? bir sırıtış. <gülüyor> hani ben sanki dünyayı kurtarmış gibiydim yani. Dünyayı kurtarmış kadar oldum belki. Evet. Evet arkadaşlar, bu hafta hem gig bakışı hem de hem de balkon keyfi yapabildik. Evet. Ölümüzdeki hafta olmaz herhalde, mi? Nasıl olacak? Yani önümüzdeki haftanın kez, durumu... Belli değil. Önümüzdeki belli hafta değil. bir de yılbaşı falan. Evet. Yılbaşı olduğu için yani belki yılbaşından sonraki belki ocağın birinde falan. Ocağın birinin için belki bir şey yaparız. Hazırlarız ama bilmiyorum. Işte. Bir şey diyemeyeceğim. Söz veremeyeceğiz. Ee, ama şöyle bir şey var ki var nedir? ki neydi? Seneye görüşürüz. <gülüyor> Bu adam evli olan biri var ya, düşünün <gülüyor> yani. Seni, ya Allah aşkına şunu kapat artık rezogan falan oyna ya, içim çıktı döndür döndür döndür. Yani bu herife neyse. Nasıl göçeplersin nerede almışız? çocuğu olacak lan bu herif. Aç da batı 44 dört oğlum. Neyse, XtraCom. Yeni senede arkadaşlar. güzel sürprizler evet. olacak. Bekleyin, bekleyin. Yeni senede evet e çok güzel, devam ediyoruz. Çok güzel çok güzel şeyler olacak yeni sene yeni senede 2014'te Twitch'te belki işte Gigster'ın diye bir şey açarsak. Ya aç Allah Allah. Ben açtım emin değilim açtım Açtın ben. galiba sen. Açtım bir şey koydum deneme yaptım çünkü. Evet. Belki oradan bir şeyler yaparız ya canlı yayın ama Bakıyoruz. kamera da almam lazım. Bakalım 2014 Ocak, gelsin. Ocak ayında bakalım. falan belki kamera da alırım şuraya. Kamera üzerinden yaparız. 지금 어어어어어어 여기까지 geldi. Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah 기름진 땅이 나온다길래 축을동 살똥 왔는데 여긴 아무것도 어너 구석한 모래 밖에는 너둘 한폭기도 어자너 이것도 완전히 소가 너 되돌아 갈 수도 없잖아 I did it.